Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, değerli kardeşlerim, bugün... ...Allah inancımızın... ...ikinci bölümünde yine prensipleri ve tartışmaları konuşacağız. Geçen hafta... ...yoğun biçimde Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri üzerinden... ...Allah Azze ve Celle'ye dair... Algımızı, tasavvurumuzu ve inancımızı burada konuşmuştuk. Özellikle belli ayetleri ardı sıra burada zikrederek Allah inancımızın köşe taşlarını oluşturan bazı hususlara atıf yaptık. Bugün ise biraz daha teknik çerçeveye gireceğimizi söylemiştik. Teknik çerçeve dediğimizde kadim İslam kelam tarihinde tartışılmış bazı, Konuların zaman içerisinde kelam kitaplarına yansıması. Ee, malum kelam kitaplarında sıfatlar bahsi, Allah'ın sıfatları konusu çok genişçe bir yer tutar. Ee, kelam kitaplarındaki bu sıfat bahislerine baktığınız zaman çerçeve tekniktir. Dil biraz daha felsefidir. Bu nispette de yavandır. Matematiksel e, bir Ee, bakış sanki orada vardır. Biraz daha mantıki felsefi bir dil hakimdir. Bu itibarla da e, Allah Azze ve Celle'ye dair insanı da böyle çok fazla kucaklayan sarıp sarmalayan e, bir anlatım üslup hakim değildir. Geçen hafta biz biraz daha e, Allah Azze ve Celle ile insan arasındaki bağı daha canlı hissettirecek daha dinamik daha sıcak, daha kucaklayıcı bir Ee, anlatımı ayetler üzerinden konuşmuştuk. ve Bu haftada e, bunun biraz daha teorik entelektüel cephesine bakalım diyoruz. Evet e, bunu daha önce de ifade ettiğimizi hatırlıyorum. Akide ve kelam ayrımı e, burada da altı çizilesi bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bizler birer mümin olarak Allah Azze ve Celle'ye dair normal şartlarda ilgi, şey, algı ve inancımızı e, akide dediğimiz o çerçeve içerisinde geliştiririz. Akide'de de birinci derecede etkin olan unsurlar nedir? Naslardır. Açık ayet ve sahih ve açık hadisler ışığında Allah Azze ve Celle bize nasıl anlatılıyorsa biz Allah Azze ve Celle'ye dair inancımızı, algımızı bu formatta şekillendiririz. E, bu itibarla da e, günlük hayatta gerek ibadetlerimizde, gerek sosyal hayatımızda Allah Azze ve Celle ile ilişkimizi bu vasatta kurarız. Ancak hayat sadece insanın kendi ferdi efendim, e, dünyasından ibaret değildir. Zaman zaman insanların akıllarına bazı soru işaretleri takılabilir. Zaman zaman birileri gelip insanların kafasını karıştırabilir. Hele hele İslam'ın ilk fütuhatın ardından İran, Rum, Bizans, Mısır gibi çeşitli coğrafyalara, Horasan, işte ı Nehir gibi farklı coğrafyalara açılmasıyla birlikte, oralarda yerli kültürlerle, doktrinlerle, inançlarla karşılaştı. Ve bu yerli kültür ve inançların mensubu olan insanların, Geçmişten beri tevarüs ettikleri bir Allah algısı var. Yahut bir alem tasavvuru var, bir varlık tasavvuru var, bir ahlak tasavvuru var. İslam bunlarla karşılaştığında bu bizim sosyal hayatımızda da çok ciddi manada entelektüel tartışmalara da yol açtı. Bölgenin yerli entellerinin, entelektüellerinin alimlerle, karşılaşması ve onlara birtakım sorular sorması yer yer tartışmalar yapması yer yer itirazlar ileri sürmesi Hatta bunun çok daha uçuk örnekleri de var ee, Rum dediğimiz yani Bizans Efendim kalıntısı Şanda e, yer alan bazı yerli unsurlar bunların Tabii ki psikoposları var rahipleri var Hristiyan ilim ve din adamları var ee, Bunlar içinden mesela Yahya de Meşke'nin adı geçiyor Bu zat e, bizatihi yetiştirmiş olduğu talebelere de Hristiyan kelamını öğreten, Hristiyan kelamını e, diyalektik bir yapıya kavuşturan önemli tarihi figürlerdendir bu zat. Ve bu, bu zatın e, ifadesi çok manidar. Talebesine bizatihi Müslümanlara karşı nasıl tartışacağını orada anlatıyor ve eğitimini veriyor. İşte bu. Arapla karşılaştığında ona şöyle dersin. Ona şöyle itiraz yöneltirsin. Sana şöyle derse şöyle cevap verirsin gibi adeta oturmuşlar kelam provası yapıyorlar. Kelam da işte inançların çatışması ve bu bağlamda inançların kendilerini rasyonel kalıplarda hem izah hem müdafaa etmesidir. Bu Hristiyan kelamı da vardır. Yahudi kelamı da vardır. İslam kelamı da vardır. Biz bugünkü derste İşte İslam kelamı üzerinden Allah inancımızın nasıl bir izah bulduğunu konuşacağız inşallah. Evet dediğim gibi İslam'ın fütuhatla birlikte o geniş İslam coğrafyasında öteden beri yerleşik bulunan bazı inanç ve kültür çevreleriyle teması var neticesinde entelektüel kelami, teolojik bazı tartışmalar, yeni yeni söylemler ve fikirler gündeme gelmeye başladı. İmam Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhin çok güzel bizim için de konumuza tam ışık tutan ya da örnek teşkil eden bir sözü var. meşlik yani şark taraflarından bize iki habis fikir geldi diyor. Biri Cehbibni Safvan aracılığıyla gelen tatil fikri diğeri de Mukatil bin Süleyman e, üzerinden bize gelen e, teşbih ve teçsim fikri. E, bizim Allah Resulü'nden gerek ayetler dinlenip ezberlenirken gerek Efendimizin ayetler etrafındaki beyanları yani hadis ve sünnet malzemesi e, toparlanırken sahabe tabi'nin, tebey tabi'nin o Ana damarı oluşturan o mecrada, o İslami efendim modelde ne tatil ne de tecsim fikri yoktu. Böyle şüphe ve tereddütler insanların kafasında yoktu. İnsanlar Allah Azze ve Celle Kur'an'da kendini nasıl tanıttıysa onu o şekilde tanıyor. Namazda, secdede, dua sırasında yahut Allah Azze ve Celle'den söz ederken Akıllarına başka bir algı, başka bir imaj gelmiyordu. O hakimdir, o alimdir, o kadir. Geçen derste biz onları zaten konuşmuştuk. Uzatmıyorum sözü. Ama bu bölgelerden yaşanan bazı tartışmalara paralel olarak Allah Azze, Azze ve Celle ile ilgili yeni yeni bazı iddialar ve yorumlar ortaya çıkmaya başladı. tatil yorumu böyle bir yorumdur. Keza teşbih teçsim yorumu da bunun tam karşıt kutbunda yer alan yine bu nevi bir yorumdur. Teatil dediğimiz atalet kökünden gelen Allah Azze ve Celle'yi bütün fonksiyonlarından soyutlayan anlayıştır. Allah o kadar. Cehb-i İbn-i e, Furkalar Tarihi kitaplarında anlatılır. Hicri 128'de öldürülmüştür. Olasan taraflarında ortaya çıkmış. Aynı zamanda siyasi bir figürdür. O bölgenin Emevi valisi işte Nasr bin Seyyar ondan sonra bölgede isyan eden efendim İbni Süreyç olsa gerek Haris bin Süreyç miydi tam isim aklımda değil. Ee, o ikisi arasındaki o siyasi kargaşa, çekişme, kavga da taraf olmuş ve e, siyasete de müdahil olmuş bir isimdir. Daha sonra yine bu siyasi e, mücadeleler içinde bir şekilde siyasi sahiplerle diyelim katledilmiştir. E, bu cehmin tatil düşüncesi vardır. Allah Azze ve Celle'yi biz hadis yani sonradan olma varlıklara benzetmemek düşüncesiyle, tutkusuyla Allah'a şey bile denemeyeceğini iddia etmiştir. Keza Allah'ın vücut yani varlık sıfatı ile bile e, ittisaf edilemeyeceğini, vasf edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Gerekçe de işte Allah'a biz eğer varlık dersek yahut şey dersek e biz de varlığız, biz de şeyiz. Öyleyse Allah'ı biz hadis varlıklara benzetmiş oluruz. Aşırı derecede Allah'ı hadis varlıklardan ayırma temyiz e, takıntısı artık diyeceğimiz bir addedir Bu takıntısının getirmiş olduğu bir durumdur tatil. Tabi tatil de kademe kademe. Cehmin tatili çok ileridir. Cehimden bu manada etkilenmiş olan mutezinenin tatil düşüncesi minebze daha yumuşaktır. Ama sonuçta bunlar genelde muattile diye anılırlar. Allah Azze ve Celle'yi hadislerle kendisini ismen dahi olsa ortak kılacak bütün hususiyetlerinden, fonksiyonlarından tecrit etmek, soyutlamak, işte şey, mevcut gibi ifadeler dahi kullanmamak. Keza yine cehmin bir düşüncesi olarak Allah azze ve celle diyoruz ki Allah irade sahibidir, kudret sahibidir, ilim sahibidir, kelam sahibidir hayat sahibidir vesaire bu tür sıfatlar da Allah Azze ve Celle'ye nispet edilemez. Çünkü biz de ilim sahibiyiz, biz de hayat sahibiyiz, irade, bizim de kudretimiz, gücümüz var. E Allah'ın da bunlar var dersek Allah'la biz hadis insanlar arasında bir ne olur? Müştereklik olur. Bu da Allah'ın aşkınlığına yaraşmaz diyor ve böylece Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor yani bu tür hayat, ilim, sem', basar, irade, kudret gibi, kelam gibi sıfatlarını reddediyor. Bunun tam karşı kutbunda yer alan Ebu Hanife'nin, Ebu Hasan el-Eşari'nin e, vermiş olduğu bir isim olarak Mukatil bin Süleyman var. Ki Mukatil ile Cehmi ibn Safva'nın Horasan diyarında birbirleriyle karşılaşıp bu hususlarda tartıştığı kelami e, bir... E, Münazara içinde oldukları, mücadele içinde oldukları da kaynaklarda geçiyor ama tartışmanın içeriği yok. Muhtemelen tartışma ne olacak? Cehim muattıla, mukatil müşebihe olması bakımından birbirine iki zıt kutup olarak e, ne yapacaklar? Birisi Allah Azze ve Celle'yi e, hadislere mahsus özelliklerle anacak, birisi... Hadislerle ortak duruma gelir korkusuyla Allah'a mevcut bile diyemeyecek. O aşırı tatilci yerden, noktadan hareketle birtakım iddialar ortaya atacak. Karşı tarafta teşbihçi bir yaklaşımla bunun münazarasını vermişler. Abu Hanife diyor ki işte bize meşrik tarafından gelen ikinci habis fikir söylemde nedir? teşbih söylemidir ki Mukatil bin Süleyman bizi bizim aramıza bunu sokmuştur diyor. Ancak şunu bir e, not olarak parantez içi ifade edeyim. Bu Mukatil bin Süleyman tefsiri de var. 3 cilt. Türkçeye de çevrildi. İyi bir müfessirdir. İmam Şafii tefsirde Mukatil bin Süleyman insanlar muhtaçtır diyor. Ennâsü iyalun fil fıkhı li eb-i tefsiri li Mukatil bin Süleyman diye bir sözü vardır İmam Şafii'nin. E, ben tefsirinde böyle teşbih teçsim ııı e, gibi ifadeleri kullanacağını düşündüğüm teşbih teçsim mazinnesi olacak yerlere baktım. Pek böyle teşbih teçsim göremedim. İbn-i Teymiye şöyle bir ihtiyat notu düşüyor bize. Diyor ki, Ebu'l-Hasen el-Eşari diyor, genellikle diyor e, makalatını yani Fırkalar Tarihi kitabını hazırlarken mutezili kaynaklardan yararlanmıştır. E, mutezili kaynaklar muattılı olduğu için, Allah'a sıfat isnad eden herkesi onlar müşebbiyeden sayarlar. Ehl-i sünnet içi çevreleri de sıf Allah Azze ve Celle'ye işte arşa istiva etti diye Allah'ın yedi vardır vecihi vardır dedi diye ki bunlar Kur'an'da geçer. Bunları sadece söylediği için bunları müşebbiyeden, haşeviyeden sayarlar. Yani mutezilenin böyle karalayıcı bir şeyi vardır. Propagandası vardır. Kitaplarında Ee, muhtemelen Mukatil bin Süleyman'la ilgili böyle bir e, anlatım varsa e, Ebur Hasan Leşari'yi de o anlatımdan etkilenmiş olabilir diyor. Biz de Allah'u Alem kaydıyla bir ihtiyat notu olarak bunu buraya düşmüş olalım. Ama önemli olan bizim için Mukatil bin Süleyman değil yahut Hişam bin ha ha Hakem değil, Hişam el Cevaliki değil bunlar müşebbiye mücessim edendir. Allah Azze ve Celle'ye çok ileri düzeyde. Cismani birtakım özellikler atfederler. Etten, kemikten bahsederler, sakaldan, çeneden bahsederler. Yani insanda ne kadar uzuv varsa hayatiyet için gerekli olan bütün organları Allah Azze ve Celle içinde kullanırlar. İşte biz bunlara ne diyoruz? Antropomorfist diyorlar ya insan biçimcil tanrı anlayışı. İşte bu Yahudilikte de benzer şeyler var. Görürsünüz onların anlayışı külliyatlarında buna benzer şeyleri Allah Yakup'la güreşti de Yakup Allah'a efendim nihayet ne oldu Yakup dedikleri İsrail Allah'a galip geldi gibi böyle Allah'ı kuluyla peygamberiyle güreştirecek kadar insan biçimcil bir algı maalesef Yahudi tarihinde kültüründe yer bulabilmiş mesela mukatil değil dediğimiz gibi işte böyle yabancı kültürlerden aşırı tenzihçi, tatil yahut aşırı teşbihçi, tecsimci görüşler gelmiş bunlar. İslam efendim tarihinde e, İslami muhitlerde taraftar toplayabilmiştir. Mesela Kerramiyye mezhebi bunlardan biridir. Muhammed bin Kerram el-Sicistani tarafından kurulmuş. Ahmet bin Hanbel döneminde yaşamış. Ahmed bin Hanbel'in ders halkalarına da katılmış. Ama muhaddis olmayan, sufi kimlikli birisidir. Ee, Kudüs taraflarına daha sonra göçüp gitmiş. Müridanıyla yahut muhibbanıyla birlikte orada büyük bir topluluk oluşturmuştur Ancak daha çok böyle e, Türk diyarında Semerkant, Horasan, e, Mavara-ın Nehir gibi Nişabur gibi bölgelerde etkili olmuştur. Bir dönem Gazneliler yönetiminde de nüfus sahibi olmuşlar. Binlerce, on binlerce taraftar toplamış kerramiye mezhebi diye bildiğimiz bir akım. Bunlar da e, teşbih ve teçsim konusunda ileri gitmiş bir fırkadır. Allah azze ve zelleye diğer cisimlere benzemeyen bir cisim yakıştırmasında bulunmuşlardır. Allah bir cisimdir ama cisimlere benzemez. Şimdi Allah cisimdir ama diğer cisimlere benzemez demek bir ne diyelim biz buna? Yani kendi içinde çelişkili bir ifade. Cisim dedikten sonra cisimlere de benzemez demekle sadece teşbihten kurtulursunuz. Tecsimden kurtulamazsınız. Cisimdir demekle Allah'ın mürekkep, müellef yani bileşik bir varlık olduğunu söylemiş olursunuz. E bileşik bir varlık olduktan sonra diğer cisimlere de ne olmuş olur? Bizim gibi biz de bileşiyiz ya bir takım unsurların bir araya gelmiş haliyiz. Basit, yalın bir varlık değiliz. Dolayısıyla yalın olmama hususunda e, ne yapmış olursun Allah Azze ve Celle'yi Hadis ve insani varlıklara benzetmiş olursun. Maddeye, eşyaya da benzetmiş olursun. Ee, ve zorunlu olan bir e, kelime zorunluluğu falan da değil üstelik. Naslarda da cisim, misim böyle ifadelerde geçmez. teza Allah Azze ve Celle'nin zatıyla hadis varlıklar kaim olabilir derler. Allah'ın sıfatları hadistir ve zatıyla kaim derler. Buna benzer konularda e, kerramiye mezzebi teşbih ve teçsim tarafından çizgiyi aşmış bir ekol olarak Hicri 5. yüzyıllara kadar varlık göstermiş, 5-6. yüzyıllara kadar varlık göstermiş bir yapı e, büyük e, oranda Fahrüttin Razi Esas-ı Takdis isimli eserini bunlara reddi olarak yazmıştır. Yani aşkın bir Allah inancı ve algısı tesis etmek için böyle takdisçi, tenzihçi, e, aşkıncı bir Allah e, inancı ve tasavvuru tesis adına o kitabını yazmıştır. Hicri e, Zaman içerisinde de eşari gelenekte özellikle bu esas-ı çok etkin bir hal almıştır. Şimdi bizim kelam yapımız içerisinde Allah inancı bu iki akımın geriliminde şekillenmiştir. Bir tarafta tatile yakın olanlar var hatta tatil ehli olanlar var. Mutezile. Aşırı tatilciler var. Cehmiye. Bir tarafta teşbih ve teçsime yakın olanlar. Hatta teşbih ve teçsime neredeyse düşenler var. Cehmi şey. Kerramiye. Hatta bunların ileri derecede olanları var. Bazı aşırı şii fırkalar gibi. Bir tarafta Naslarda anlatılan sıfatları olduğu gibi tevile tabi tutmadan alıp kabul eden Allah budur. Başka değildir diyenler var. Bunlar hambeli taife içerisinde epey bir neşm-i bulmuşlar. Ehli hadis çevre içerisinde epey bir güçlü olmuşlar, yaygın olmuşlar. Naslar dediğimiz zaman Kur'an ayetleri bunun içinde olduğu gibi Efendimiz'den nakledilen hadisler de bunun içindedir. Ve bu konuda hadisleri de Mütevatir, meşhur, ahat şeklinde bir ayrıma da tabi tutmamışlar. Senedine bakmışlar. Senette eğer e, raviler sika ise söz konusu rivayetlerde Allah'la ilgili olarak ne geçiyorsa Allah öyledir. Biz ötesini berisini bilemeyiz demişler. Ama şu notu da düşmüşler. Ancak min gayri teşbihin vela teczim. Yani Allah'ı herhangi bir e, cisme ait hususiyetle düşünmeksizin, Allah'ı herhangi bir şeye de benzetmeksizin diye bir not düşerek, bir kayıt düşerek Allah Azze ve Celle'ye artık rivayetlerde ne geçiyorsa her şeyi kullanmışlar. İbn-i Huzeymen'in kitab-ı böyle yer yer insanın dudaklarını uçuklatacak cinsten şeyler var mıdır? Vardır. Hatta bu hadis rivayetleri içerisinde çok böyle aşırı derecede Cenab-ı Allah'a böyle cismani özellikler atfeden bilgiler de vardır. Mesela kafirlerin cesedi cehennemde o kadar büyük olacak ki cebbarın, cebbarın efendim ziraıyla 42 iki zira olacak delisi. Şimdi cebbarı da bu haşeviye dediğimiz yahut müşebbiye mücessime dediğimiz taifede Allah olarak algılıyor. Haşa Allah'ın ziraı var yani dirsek. Allah'ın dirseğiyle 42 dirsek ne tutuyor? Cehennemdeki kafirin derisi. E bu ne demek olur? Kafir cehennemde Allah'tan büyük olacak demektir. Haşa ve kella. Böyle çok e, yoz, Efendim bir e, şey. E, İbn-i Huzeymen'in dediğim gibi kitab-ı tevhidinde bunu çağrıştıracak şeyler de var. Rivayetler de var. Hatta başlıklar var. Mesela buradan bir iki örnek aldığım notlardan size. Mesela babu imsaki semavati bil asabi'i. Allah gökleri parmaklarıyla tutar. Allah'a parmak isnat eden mesela bir şey. Babu isbatir ricil Allah'a ayak ispatıyla ilgili bab. Allah'ın ayağı vardır. İşte Allah'ın parmakları vardır şeklinde. Ee, sonra da diyor ki İbn-i Hüzeyme, eli ayağı olmayan hayvanlar gibidir. Yani eli ayağı olmamayı bir nakısı olarak kabul ediyor. Eli ayağı olmazsa hayvanlar gibi olur. Balık gibi olur, fok gibi olur, her neyse. Eli olmazsa hayvanlar gibi olur. Dolayısıyla El ve ayak olmak, el ve ayak sahibi olmak daha bir fazilettir. Ulvi bir şeydir. Allah Azze ve Celle'nin de nitekim bir parmakları geçiyor, ayağa geçiyor. Bu rivayetleri vermekle yetinmiyor, başlık atıyor. Bebu ispetir ricil. Allah'ın ayağı başlığı. Allah'ın ayağını ispat. Babı bu meyandaki rivayetleri alıyor. ya yani bu rivayetler... Mütebatir midir, meşhur mudur ayrımına gitmiyor. Haber ahat mıdır, değil midir ayrımına gitmiyor. Ortada rivayet varsa, rivayette eğer sahihse, en azından zayıf değilse biz bununla kail oluruz. Şimdi ehli hadis içinde bu yer yer teşbih ve tetsime kaçan, her ne kadar min gıyri teşbihin ve la tetsim diyerek, Biz teşbih ve teçsime kaçmıyoruz deseler de sözlerinin lazımı olarak teşbihe düşen bu çevreler. Yine biz bunların müşebbiye mücessime olduğunu söylemiyoruz. Ben şahsen söylemiyorum. Ancak sözleri oraya varıyor. Kendileri her ne kadar biz müşe mücessime müşebbiye değiliz deseler de sözleri oraya varan bu taifeyi buna iten şeylerden birisi de nedir? aşırı tepkisellikleridir. Cehmiye'nin efendim tatilci anlayışı, Allah Azze ve Celle'yi mevcut bile demeyelim hadislere benzer, şey demeyelim hadislere benzer yönündeki efendim takıntıya dönüşmüş olan tenzih anlayışı bu çevrede tam ters yönde bir tepkiyi oluşturdu. Bu tepkiyle de bunlar ne dediler? Artık rivayetlerde ravi tasarrufu da olsa, manem mi rivayetti, lafzem mi rivayet etti, Hakikat mı kastedildi? Mecaz mı kastedildi? Efendimizin oradaki muradı neydi? Deyimsel, keli, deyimsel bir anlamı mı vardı? Hakiki bir anlamı mı vardı? Bunlara bakmaksızın artık ne diyorlar? Hadislerde ne kullanıldıysa Allah'a onları aynen kullanıp Allah'ın böyle bir sıfatı vardır. Yani her bir hadislerde Allah'a isnat edilen, izafe edilen her bir kelimeyi sıfat şeklinde okuyorlar. Böyle bir sıfat şeklinde okuma anlayışı. Yanlış bir anlayıştır ve cehmiyeye karşı e, tepkisellikle ortaya çıkmıştır. Sakih bir Allah inancı ve algısı değildir. Bunun burada altını çizelim. Evet, öbür tarafta ne var? E bir tarafta Ahmet İbni Hanbel zamanında e, ortaya çıkan, yavaş yavaş yapılanmaya başlayan Harisel Muhasibiler, Kalanisiler, İbni Küllaplarla birlikte, e, Kerabisilerle birlikte Ee, yavaş yavaş yapılanmaya başlayan Ehl-i Sünnet kelamı vardır. Yeni yeni filizlenen ehli Sünnet kelamı vardır. Bunlar da e, bir tarafta Mutezile ki muattili olarak anılırlar. Bir tarafta e, aşırı ehli Hadis yahut Haşeviye ve Mücessime bu ikisinin ortasında ne tatile ne de teşbihe varmayacak biçimde e, Nasların da genelini Çiğnemeden ancak bu tür rivayetleri de tevil ederek. Burada Allah Azze ve Celle'ye ricil isnat ediliyorsa bu bizzat Allah'ın ayağı anlamında değildir arkadaş. O deyimdir onu cümle olarak almak lazım. Müfret o kelimeyi alıp da Allah'a onu bir sıfat olarak isnat etmek doğru değildir. Şeklindeki bir yaklaşımla bunları deyimsel bir okumaya tabi tutarak böyle bir Allah inancı ve algısı tesis eden Ehl-i Sünnet Şeram çevresi vardır ki Bunlar bir yüzyıl sonra ne olmuşlardır? Eşarilik ve matüridilik olarak yoluna devam etmişlerdir. Bunlar eşari ve matüridinin öncüleridir. Ee, bu çevrede Allah inancını belirleyen şey Allah'ın sıfatlarıyla ilgili efendim e, temel tespittir. Allah'ın ile ilgili temel tespitleri şudur. Allah'ın sıfatları zati ve haber zati ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır temelde. Yani değişik sıfat tasnifleri var. Ben yaygın olan ve anlaşılması kolay olan bu olduğu için burada bunu paylaşıyorum. Zati sıfatlar da selbi ve sübuti sub sıfatlar diye ikiye ayrılır. Eee sübuti sıfatlar eşarilere göre 7'dir. Hayat, ilim, sem', basar, kelam, irade ve kudret sıfatları matürlülere göre 8'dir Buna ilave olarak tekvin yahut halk sıfatı, yaratıcılık. Ee, selbi sıfatlar ise Allah Azze ve Celle'nin şanına yaraşmayan bazı özelliklerin, niteliklerin Allah'tan nefi, selvi ile ortaya çıkan sıfatlar. Mesela işte kıdem sıfatı birçok eşerî kelamcıya göre beka sıfatı. Keza işte muhalefetün lil havadis dediğimiz sıfat. Sanadiyet. Keza kıyam bi nefsihi dediğimiz kayyumiyet. Allah hiçbir şeyle kaim değildir. Hiçbir şeye dayanmaz. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığını hiçbir şeye borçlu yahut muhtaç değildir. Keza Ee, işte bunlar vücut sıfatı o ayrı bizim zati sıfatlar diye gördüğümüz o altı başlık vücut kıdem beka vahtaniyet muhalefetü lil havadis ve kıyam bi nefsi dediğimiz o altı sıfat e, o tasnif e, biraz yanlış anlaşılıyor çok isabetli çok e, titizce ortaya koyulmuş, koyulmuş bir tasnif değildir bunların 5 tanesi yani Allah'ın birliği kıdemi bekası e, hadislere benzemeyişi Ve kendi kendine kaim oluşu, hiçbir şeye muhtaç olmayışı bu beş madde. Evet bunlar zati sıfatların selbiler kolundandır. Doğrudan zati sıfatlar değildir. Zatilerin selbi kolundandır. Zatilerin bir de sübuti kolu vardır. Az onları saydım 7 yahut 8 sıfat. Ee, bir de fiili sıfatlar vardır. Zati sıfatlar Allah azze ve celle'nin zatıyla kaim olan. Kadim sıfatlardır, zata zaittir ama zatla kaimdir ve kadimdirler. Onu anlatacağım. Fiili sıfatlar ise hadistirler ve Allah'ın zatıyla kaim değildirler. Eşerlere göre yaratma sıfatı Allah Azze ve Celle yaratıcılık niteliğine sahiptir. Yaratma sıfatı Allah Azze ve Celle'nin bir fiilidir. Ve yaratılışın başladığı anda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla önceli bir kavramdır. Öncesiz yani kadim, ezeli değildir. Kainat yaratıldığında mükevvenatla birlikte tekvin olmuştur, oluşmuştur. Bu bakımdan e, hadistir derler ve Allah'ın zatıyla kaim değildir. Halk Allah'ın zatıyla kaim değildir. Neyle kaimdir? İşte mükevvenat ile kaimdir. Mükevvenatın Ortaya çıkmasıyla mükevvenat üzerinde Allah'ın tekvin ve halk sıfatı zuhur etmiştir. Efendim varlığını orada göstermiştir, sergilemiştir. Cenab-ı Allah'ın zatıyla kaim değildir. Çünkü hadis olan şeyler Allah'ın zatıyla kaim olmaz. Biraz sonra selbi sıfatlara dair bir şeyler daha burada anlatacağım size. Matüriler diyor ki yok Allah'ın halk, tekvin sıfatı, yaratma sıfatı. Zatıyla kaim kadim bir sıfattır. Zati sıfattır daha doğrusu. Fiili sıfat değildir. E, bu itibarla tekvin mükevvenden ayrı olduğu gibi tekvin mükevvenle kaim değildir. Mükevvenat tekvinin taallukuyla, uzantısıyla, yansımasıyla hani Türkçeleştirecek olursak e, kaimdir. Onunla meydana gelmiştir. Allah ezelden beri yaratıcıdır diyorlar. E, peki Allah ezelden beri yaratıcıdır demiyor mu eşariler? Allah ezelde yaratıcı değildir mi diyorlar. Ee, Allah ezelde yaratıcı değildi ama yaratmaya kadirdi diyorlar. Maturidlerin tekvin diyerek kastettiği şeyi onlar kudret ve iradenin toplamı olarak görüyorlar. Yani ayrıca bir yaratıcılık sıfatını ezele taşımanın gereği yok diyorlar. Maturidler leşerler arasında çok da böyle derinlere inmeyen e, tarafları böyle uç noktalara Savurmayan bir tartışmadır. Evet selbi isfatlar dediğimiz şeye bunlara tenzihat da deniyor. Allah Azze ve Celle ile ilgili değillemelerdir bunlar. Allah Azze ve Celle öyle değildir. Şu Allah Azze ve Celle için düşünülemez. İşte Allah madde değildir. Cisim değildir. Allah bir mekanda değildir. Allah bir zamanda değildir. Allah Azze ve Celle hiçbir şeye mumasil denk değildir. Gibi Allah Azze ve Celle hiçbir şeyle birleşmez. ittihad etmez. Allah Azze ve Celle hiçbir şeye hulul etmez. Hiçbir şeyin içine girip sızıp onunla efendim e, onun batını o şeyde Allah'ın efendim zahiri şeklinde bir ilişkiye Allah hiçbir şeyle girmez. İşte Hristiyanlarda ne var? İsa ile Allah'ın karışımı ittihat. Allah İsa bütünleşmesi birleşmesi var. E, keza bazı Batıni ekollerde hulül inenci vardır. Allah Azze ve Celle onların o e, kutsamış oldukları imam yahut da'i yahut hakim dediği şahıslara ne yapmıştır? Öyle bir adliye getirirler ki işi onların aşırı uçları. Allah Azze ve Celle o hakim, da'i imam denen şahsın efendim e, hüviyetine hulul etmiştir. İçine sızmıştır, girmiştir. Artık o dışarıda insan, içeride Allah'tır. Ete bürünmüştür. Hakim diye, imam diye görünmüştür şeklindeki bir anlayış. Yeryüzünde insanı, bu bir şeyh de olabilir, bu bir imam da olabilir, yahut bu bir lider de olabilir. İnsanoğlunun bir şekilde yüceltip kutsamış olduğu herhangi bir varlığı. Ee, bu adam da, e, bu adam Allah'ın mazharıdır. Aramızda işte bir fark var ki ete kemiğe bürünmüştür. Eşittir Allah'tır şeklinde bu peygamber de olsa böyle bir anlayış. Allah saklasın hulülcü ittihatçı bir anlayıştır ehli sünnet alimleri kelamcıları bir ittifak bunu reddetmişlerdir Allah hiçbir şeyle ittihad etmez Allah hiçbir şeye hulül etmez hiçbir beşer uluhiyet raddesine varamaz beşer efendim nefsini tezkiye eder arınır Allah azze ve celleye kurbiyet kesbeder ama bu kurbiyet asla e, ne değildir hem mekansal değildir Rusbidir. Hem de bu kurbiyet hiçbir zaman kulu kul olmaktan çıkarmaz insanı insan olmaktan çıkarmaz insanı hiçbir zaman lahuti bir varlığa dönüştürmez. Evet bunlar bizim ehl-i sünnet kelamcıların böyle altını kalın çizgilerle ısrarla çizmiş olduğu Allah azze ve celle ile ilgili inancımızın muhtevasını sınırlarını belirleyen temel prensiplerdir. Yine kelamcılarımızın konuştuğu, tartıştığı bir mesele. Mesela Beyzavi'nin tavaliğinde geçen bir madde, bir husus diyelim biz buna. Allah Azze ve Celle'nin hakikati ve künhü insan tarafından bilinebilir mi? Hani geçen hafta da وَهُوَ <gülüyor> لَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِينَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ayeti kerimesini okumuştu. Orada Allah'ın hem zahir hem batın olduğunu anlatmıştık. Ee, bizim ehl-i kelamcılar derler ki Allah Azze ve Celle ekseriyetle zatıyla batın sıfatlarıyla zahirdir. Allah Azze ve Celle hem aşikar olandır hem gizli olandır. Sıfatlarıyla aşikardır ancak zatıyla gizlidir. Yani Allah'ın zatı insan oğlunun idrak sınırlarının ötesindedir. Allah'ın zatını, künhünü, hakikatını, özünü insanoğlu asla idrak edemez. İnsan idraki, algısı, kelimeler, kavramlar Allah Azze ve Celle'nin zatına, hakikatına, künhüne dair bize e, bilgi veremez der. Hüve, o, o kadar. Ondan sonra biz Allah'la ilgili ne tür cümle kurarsak kuralım, mutlaka kurduğumuz cümle bize Allah'ın bir yönünü anlatır. Hakim dersin hikmetini anlatır, sıfattır. Aziz dersin izzetini anlatır, Allah'ın bir niteliğidir. Kadir dersin kudretini anlatır, o da Allah'ın bir niteliğidir. Allah'ın öz zatını Allah lafzından başka anlatan, hüve gibi soyut, soyut göndermelerden başka ifade eden hiçbir şey yoktur. Peki hüve o nedir? Mesela Firavun soruyor Hz. Musa'ya değil mi? وَمَا رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Mahiyet sorusu. Yani künh ve hakikatini soruyor. Senin Rabbin nedir? Ma, mahiyet, künhünü sormak. Özünü, fonksiyonunu değil. Hz. Musa cevap verirken ne diyor? Kararabbus senavati vel ard. Göklerin ve yerin Rabbidir diyor. Şimdi göklerin ve yerin Rabbi olmaklık aslında künh ve mahiyete dönük bir cevap değil. Değil mi? Göklerin ve yerin Rabbi maliki olmaklık bir sıfattır. Allah'ın göklerin ve yerin sahibi olduğunu sahipliğini, malikiyetini ifade eden bir niteliğe işarettir. Mahiyete işaret eden, mahiyeti açıklayan bir cevap vermemiştir. Neden? Çünkü Allah'ın mahiyetini ne firavun anlayabilir ne de kelimeler onu ifade edebilir. Allah dersin o kadar. Allah nedir dendiğinde söz artık sıfatlara gelir. Allah nedir? Semavatın Rabbidir. Allah nedir? Ardın Rabbidir. Allah nedir? Hakimdir, alimdir, hamiddir, ganidir. Geçen derste biz bunu yaptık. Bütün bunlar neydi? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlariydi ve zahir, Allah'ın azzahir isminin muhtevası bunlardı. Bir de elbatın ismi vardı. Gizli, iç, dış, aşikar ve gizli olan o da Allah'ın zatına işaret eder. İnsanın gözü, duyuları, idraki ve algısı, müdrikesi asla Allah Azze ve Celle'nin zatını, mahiyetini, hakikatını ve tünhünü Bilemez. Bu itibarla insan idrakine o gizlidir. Evet. Şimdi tabi buradaki gizlilik mutlaklıktan kaynaklanıyor. Aşkınlığından ve soyutluğundan kaynaklanıyor. Biz insan olarak soyutu, mutlağı doğrudan göremeyiz. Biz müşahhas üzerinden, somut üzerinden Soyuta dair soyutlamalar yaparız da onu sadece değillemelerle o öyle değildir, böyle değildir diyerek tanıyabiliriz. Soyut ve mutlak olan bir şeyi normalde şudur. İspat cümleleriyle, pozitif cümlelerle ne yapamayız? Hem algılayamayız hem de ifade edemeyiz. Şimdi... Filozoflar... Allah Azze ve Celle'nin zat ve künhü itibariyle bilinemeyeceğini savunurlar. İmam Gazali' de bu görüştedir. Ama Tavali'de Bey Zavif kelamcılarımızın onlara itiraz ettiğini söyler. Ancak dediğim gibi kelamcılarımız da Allah Azze ve Celle'nin zatı, mahiyeti bizatihi kendisi doğrudan bilinir iddiasında değiller. Sadece filozoflara burada itiraz ediyorlar. Benim anladığım kadarıyla filozoflar Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyorlar. Allah Azze ve Celle bilinemez diyerek bir bakıma ne yapmış oluyorlar? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını da reddediyorlar. Kelamcılar buna geçit vermemek için Allah'ın sıfatlarının ispatı adına böyle bir eleştiri, böyle bir itiraz ortaya koymuş olabilirler. Allah'u u Alem ben yanılıyor da olabilirim. Ama Allah Azze ve Celle'nin, İmam Gazali'nin de Ee, onayladığı gibi Allah Azze ve Celle'yi biz zatı, mahiyeti, hakikati itibarıyla bilemeyiz. Sıfatlarıyla ancak bilebiliriz. Bilgimize konu olan her ne şey varsa onlar hep Allah'ın sıfatlarına efendim ait şeylerdir. Bir de sufi bilgisi vardır. Huzuri bilgi. Marifetullah denilen. Burada da ne yoktur arkadaşlar? İdrak edici yani kuşatıcı bir bilgi yoktur. Sadece ilmi huzuri ile yani hazır olmakla kalbimizi tasfiye ile Allah'a dair içimizde ne olur? Bir marifet oluşur. Ancak bu marifette hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin zatına dönük kuşatıcı bir marifet değildir. Herkes safai kalbine göre, Allah katındaki makamına, mevkiine göre Allah Azze ve Celle'nin zatına dair dile dökemeyeceği, kelimelere taşıyamayacağı bir irfan ve marifet kazanır. Lütfedilir kendisine. Bundan dolayı ''Men araf Allah'a kelle lisanuh'' denmişti değil mi? Allah'ı bilenin dili tutulur. Neden? Çünkü bu bilgi e, kelimelerle olan husuli bir bilgi değildir. İfadeye gelmez. Bilen de ne bildin diye sorulduğunda hiçbir şey diyemez. O sadece bir haldir, bir zevktir, bir huzur durumudur. Evet, geçiyorum o bahsi. Allah Azze ve Celle'nin ile ilgili bir de haberi sıfatlar diye bir sınıf var. Yani naslarda yer alan, Naslarda yer aldığı için de Müslümanların kabul etmiş olduğu bazı sıfatlar vardır. Eğer onunla ilgili nas gelmiş olmasaydı bizim de var olduğunu söylemeyeceğimiz, hiç gündemimize gelmeyecek olan sıfatlar vardır. Mütekaddimin kelamcılarımız bu haberi sıfatları tevil etmeden ama teşbih ve teçsime de kaymadan olduğu gibi kabul etmişlerdir. Nedir bunlar? İstivadır. Nedir bunlar? Yet. Nedir bunlar? Vec. Gibi naslarda Allah Azze ve Celle'ye isnat edilen bazı kelimeler. Sözlük anlamlarına baktığımız zaman yet, el demek, vecih yüz demek. İstiva, oturmak, yerleşmek demek. Ama kadim dönem kelamcılarımız e, mutezile ile aynı duruma düşmemek için belki, Belki o gerilimle bu sıfatları ne yapmamışlar? Tevil etmemişler. O bir hadde, bir sınırda orada durmuşlar. Ancak bunları da bizim fiillerimize, bizim organlarımıza da asla benzetmemişlerdir. Ve yerli yersiz her bir hadiste, her bir rivayette geçen bu tür kelimeleri de esas sayıp buradan Allah'a sıfat isnadına da işi vardırmamışlardır. Çok meşhur rivayetlerden mütevatir rivayetlerden yahut ayetlerden hareketle böyle e, bazı e, kelimelerden e, yorum yapmamak, teşhis, teşbih ve teçsime de vardırmamak kaydı şartıyla işi e, Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde sıfatlarla muttasıf olduğunu söylemişlerdir. Mahiyetini Allah bilir demişlerdir ki Selef dönemi imamlarının da çoğunun birinde bu vardır. İmam Ali'nin istiva ile ilgili biliyoruz. İstibayı ne yapmıyor? Yorumlamıyor. Ama teşbih ve teçsime de işi vardırmıyor kendisine bu yönde sorulan soruya verdiği cevapta. Bunu da burada not etmiş olalım. Bunlara da haberi sıfatlar deniyor. Ancak müteahhirin kelamcılar, fahrur razi gibi kelamcılar özellikle bu sıfatların hepsini tevil etmişlerdir. Dönemlerinde kerramiye tarafından bunlar teşbih ve teçsime alet edildiğini görünce artık onların elindeki malzemeyi almak adına bu sıfatların hepsini tevil etmiş bunların her birinin deyimsel değer taşıdığını, Allah'ı tanımlayan şeyler olmadığını sadece bir dil, bir belagat realitesi olarak naslara geçtiğini ifade etmiştir. Allah Yahut Rahman Arş'a istiva etti cümlesinde Allah Azze ve Celle'nin muradı istiva diye bir fiile sahip olduğunu bize bildirmek değil. Rahman Arş'a istiva etti derken Allah'ın muradı Arşa istiva ifadesiyle anılan o hususiyetini bize aktarmaktır. Arşa istivanın deyimsel olarak karşılığı nedir? Hükümranlıktır. Hükümranlığını ortaya koymak demektir. Allah Azze ve Celle de evren üzerindeki hükümranlığını böyle bir deyimsel ifadeyle bize aktarmıştır. İşte يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِينَ ve duyulun ilâ secûd ayeti kelimesinde o gün bacak açılır paçalar sıvanır Türkçesi paçalar sıvanır ve insanlar secdeye davet edilir ayeti kelimesinde aynı şekilde nasıl İbn Abbas siz şiir okumaz mısınız şiir Arab'ın divanıdır yani araba dair Arap kültürünün kütüğü şiirdir orada Arab'ın algısını muhayyilesini imgelerini simgelerini bulabilirsiniz Oradan hemen şiir okuyor kendisine bunu soranlara. Beyhakî'nin şeyinde var bu. Esma vasıfatında var. Ee, şiirde ne geçiyor? Şair ne diyor? Harbin o dehşetini anlattığı bir mısrada orada paçayı sıvamak diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bacağın açılması ifadesini kullanıyor. Biz e, diyelim ki kavga kızıştığında karşı taraf ne bileyim çok Ee, büyük bir kalabalıkla üzerimize geldiğinde baktık ki buradan kurtuluş yok. Ne yaparız hemen? Tabanları yağlarız. Paçaları sıvarız. Değil mi? Buna benzer deyimlerle topuklamak falan gibi deyimlerle ne yapıyoruz? Yol alıp uzuyoruz oradan. Şimdi topuklamak dediğimizde yani biz burada bizzat topuğu mu kastediyoruz? Yok. Genelde kaçarken insan ne yapar? İşte topukların üzerinden basar? Topuklarına vura vura efendim E, bu şekilde mi gider? E, bundan dolayı işte Araplar da fistan cellabiye giydiklerinden dolayı, e, fistan uzun de koşamadıklarından dolayı rahat. Rahat koşmak için ne yapıyorlar? Bacaklarını daha geniş açabilmek için paçayı sıvıyorlar. Bizde de öyle mesela. Paçaları sıvamak, paçalar yani takılmasın da rahat koşalım. Manevra kabiliyetimiz efendim orada e, engellenmesin diye. Araplar da e, etekleri tutuşmak deriz mesela, etekleri sıvamak, paçaları sıvamak anlamında, bunu kullanıyorlar. Şimdi Cenab-ı Allah da kıyamette mahşerdeki dehşeti diye anlatıyor. Şimdi bahsetmiş olduğum çevre, bunlar ne olarak algılıyor? Allah'ın bacağı açıldığında insanlar onu görür ve bacağına secde eder. Ve yudhavune ile sucud, secdeye davet edilirler diye devamını bu şekilde getiriyorlar. Eee Ancak bu konuda Müslim'de gelen rivayetler var arkadaşlar yabana atmayalım. Müslim'de gelen rivayetlerde e, sâkihi ifadesi var. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ Orada bir zamir var. Bacağı açılır. Yani yükşefu an sâk, paçaları sıvamak değil, paçasını sıvar anlamında. E, dolayısıyla deyimsel anlamı biraz zora sokacak bir ifade. Kaldı ki hadisin ya da rivayetin şöyle baştan sona okuduğumuzda uzunca bir rivayet orada e, Allah'a suret isnat eden ifadeler de var. E, bu yorumu biraz da zorluyor ama İbn-i Abbas e, bu rivayetleri bilemeyecek insan değil. i̇bn Abbas meseleyi o rivayetlere dolamadan, dolandırmadan özden kavramıştır ve bize burada e, temel bakış açısını isabetle vermiştir. Bizim inancımız budur. O rivayetlere ne deriz? O rivayetler, rivayetler manayla rivayet edilir. Ravi tasarrufu olabilir. Ravi anladığı gibi ifadeye döker. Sakıhi ile sak arasındaki inceliği, nüansı kavrayamayabilir. Her ravi fakih değildi. Dolayısıyla ifadeye bu şekilde döker. Bunların her bir hadisi nas diye algılamak. Haberi vahid midir, meşhur mudur, mütevatir midir ayrımına gitmeden. Ravileri fakih midir, değil midir? Üç. İmamlar nezdinde fukaha nezdinde kabul görmüş mü görmemiş mi bir takım kriterlerden geçirmeden her bir rivayeti nasıl kabul etmek çok çok yanlış çok çok efendim. E, sıkıntılı bizi çok ciddi manada sıkıntılara düşürecek e, fıkıhla bağdaşmayan bir tavırdır. Mutlaka rivayetler ne yapılmalıdır ayıklanmalıdır bir takım kriterler üzerinden rivayetlerin seçilmesi gerekir. Ve özellikle de fukuhanın, imamların telakkisi bağlamında sorgulanması gerekir. Ümmet telakki telakkibil kabul etmiş midir? Yani imamlar, fakihler, müştehidler o rivayetin muhtevası ile gereğiyle amel etmiş midir, etmemiş midir? Sorusunu mutlaka bu yerlerde sormak lazım. Hele hele böyle itikada medar olan hususlarda kalkıp da rivayet, Az evvel de dediğim gibi mütevatir mi, meşhur mu, ahak mı sorgulamasını yapmadan, keza ravileri fakih mi, değil mi sorgulamasını yapmadan, keza muhkem müteşabih denkleminde sorgulamasını yapmadan. Şimdi bunlar müteşabih olur, bunları tevil ederiz. Bunları muhkem yerine koyup burada geçen her bir ifade olduğu gibi alınmalı, tevil edilmemeli diye tutturursak bu da kesinlikle bizi işte böyle sağlıklı bir sonuca götürmez. Bunu da bir yan not olarak düşmüş olalım. Evet. Böyle atıf yapıp geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir hususa daha değineyim. Bizim eşari kelamcılarla özellikle Selefiler arasında yine bir tartışma konusu olan bir problem daha var. Şimdi az evvel de ben özetle aktardım. Cenab-ı Allah'la ilgili olarak konuşulurken Allah'ın sıfatları bağlamında söz ederken genelde tenzihçi Selbi sıfatları Ön plana çıkaran bir yaklaşım tarzı hakimdir kelamcılarda. İşte Allah cevher değildir, araz değildir, cisim değildir, mekani değildir, zamani değildir, hiçbir şeye mumasil değildir, hiçbir şeyle ittihad etmez, hiçbir şeye hulul etmez. Bunların her birisi hep olumsuz cümleler değil mi? Öyle değildir, böyle değildir, şöyle yapmaz, böyle yapmaz şeklinde değillemeler. Anlaşıldı mı? Öbür taraftan sübuti sıfatlar, eşerlere göre yedi, mahtirlere göre sekiz. Bunlarsa sınırlı. Allah hayat sahibidir, olumlu. Allah ilim sahibidir. Allah kudret sahibidir, olumlu cümlelerle yedi tane cümle kuruyoruz. Sıfatlar bağlamında. Bunu açacağım. Bunu selefiler çok keskin bir eleştiri konusu yapıyorlar. Diyorlar ki, Çelamcılar Kur'an'ın üslubundan uzaklaşmıştır. Kur'an ve sünnete baktığımızda vahiy üslubunda değillemelerden çok ne vardır? Olumlamalar vardır. Yani selbiyattan çok ispatiyat vardır. Selbi sıfatlardan çok sübuti sıfatlar vardır. Allah Azze ve Celle şöyle değildir, böyle değildir diye detaylı biçimde, mufassal biçimde ne yoktur? Bir anlatım yoktur. Böyle bir, bir, birkaç yerde Kur'an ne der? لَيْسَكَ مِثْرِهِ شَيْءٌ دَرْ Allah'a denk, mumasil hiçbir şey yoktur der. Bu nefidir. Ama bu nef nasıl bir nefidir? Nasıl bir değillemedir? Mücmel. Nef-i mücmeldir. Yani Allah'a denk hiçbir şey yok dendiğinde artık Allah cisim değildir, cevher değildir, araz değildir, madde değildir, enerji değildir. He? Bunların hepsi zaten bu icmalin içine giriyor. Bu, bu şeyin çerçevenin içinde zaten var. Allah şu değildir, bu değildir şeklindeki anlatımlar Kur'an'da ve sünnette mücmeldir. Özet, son derece soyut bir cümleyle ifade edilir. Teferruatına girilmez. Ama Allah şudur, budur şeklindeki ifadelere bakalım. Vallahu bi kulli şeyin alim, bi kulli şeyin muhid. Kanallahu aliman hakime, azizan hakime. Allah'u la ilahe illahu el hayyul kayyum. Mesela Burada mesela Değilleme var Şimdi e, Selefiler diyorlar ki Kur'an'la ve sünnetin metodu Nef-i mücmel ispatı Mufassaldır Neymiş? Nef-i mücmel İspatı mufassal Amma Kelamın getirmiş olduğu Yaklaşımda ne vardır? nef mufassal müfassal ispatı mücmel vardır. Anlaşılı? Nefy-i müfassal ispatı mücmel vardır. Tam tersi vardır. Dolayısıyla üslup ve e, yöntem olarak Kur'anla, sünnetle örtüşmeyen bir yapı arz eder diyor kelami yapı. Şimdi burada benim görebildiğim kadarıyla kelama karşı bir haksız yargı var. Şimdi kelam Allah azze ve celle'nin sıfatlarını Eşarileri 7 maddede, Matürleri 8 maddede topladı diye sübut sıfatları. Dolayısıyla Allah'la ilgili 7 tane ya da 8 tane olumlu cümle bağlamında sıfat isnat etmiş olmuyor. Çünkü aynı kelamcılar, özellikle Eşari kelamcılar Allah'ın sıfatları ile ilgili şöyle bir tasnif de yapıyorlar. Diyorlar ki: Allah'ın sıfatları içinde sıfatı maani vardır. İşte bu 7 sıfat hayat, ilim, sem', basar, irade, kudret ve kelam sıfatları maani sıfatlarıdır. Birer manadır Allah'ın zatıyla kain. Bir de sıfatı maneviye vardır diyorlar. Sıfatı maneviyye nedir? Kunuhu hayyen alimen kadiran halikan yani Allah azze ve celle'nin neyi Bu sıfatların isim halidir. Yani buradan aslında Eş'ali kelamcılar nereye geçiyor? esma Hüsna'ya geçiyor. Bunlar aslında birer Esma-ül Hüsna. Kevnuhu alimen kadiren dediğimiz nedir? Alim, Kadir Allah'ın birer ismidir. esma Hüsna'ya geçtiğimiz zaman Eş'ali kelamcılar Allah Azze ve Celle'ye isnat edilen bütün isimleri kabul ediyorlar. Yani en azından o 99 tane isim, onların her birinin Eş'ali kelamcılarda ne yapıyorlar Allah'a kullanıyorlar mı? kullanılır. İspat ediyorlar mı? Ne diyorlar? Allah alimdir, Allah hakimdir, Allah ganidir, Allah şekürdür, saburdur demiyorlar mı onlar? Diyorlar, ispat ediyorlar. Peki neden sübuti sıfatlar yahut meani sıfatları bağlamında yedi sıfatla iktifa ediyorlar? Çünkü orada bir nüans var. Söz konusu 7 sıfat Cenab-ı Allah'ın zatıyla kaim olan sıfatlardır. Kadimdir, zatıyla kaimdir, zatına zayittir. Yani orada Teknik bir tartışma var. Mutezire ile, cehmiye ile yapılan, filozoflarla yapılan bir tartışma var. İşte o tartışmada nedir arkadaşlar? Cenab-ı Allah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, gayrı mıdır tartışması. Buna da kısaca değineyim. Oradan e, bu eleştirinin çok da e, isabetli olmadığını ifade etmiş olayım. Filozoflara göre Cenab-ı Allah'ın zatı vardır. Zatı için ayrıca sıfata gerek yoktur. Allah'ın bilmesi, görmesi, güç yetirmesi, dilemesi için birer sıfat gerekmez. Mutezile de filozoflara çok yakın bir yerde duruyorlar. Diyorlar ki Allah azze ve celle'nin zattan ayrı başka mefhum itibariyle başka sıfatları yoktur. Allah zatıyla bilir zatıyla görür. Zatıyla irade eder. Zatıyla güç yetirir diyorlar. Allahu ya'lemu bi ilmihi. Allah ilmiyle biliri kabul etmiyorlar. Allah kudretiyle güç yetirici kabul etmiyorlar. Çünkü öyle dersek diyorlar hem Allah diyoruz kadim bir varlık olarak hem ilim diyeceğiz kadim bir varlık hem kudret diyeceğiz kadim bir varlık. Böylece ne olacak? Kadimlerin sayısı çoğalacak. Yani ezelde Allah ve Allah'la birlikte bir takım okunumlar adeta, Hristiyanlardaki okunumlar gibi bir takım varlıklar tahayyül etmeye başlayacağız. O zaman ezeli varlık tek Allah olmuş olmayacak. Ezelde Allah'la birlikte başka ezeli varlıklar da olmuş olacak diyorlar. Bu da Hristiyanların düştüğü duruma düşer, düşürür bizi diyorlar. Hristiyanlar da güya hayat, ilim ve vücut, 3 efendim uknumu kendilerince ne yaptılar? Ezeli kabul ettiler ve bunları da baba, oğul ve ruhul kudüs şeklinde sembolize ettiler. İsa'yı da oradan tanrılaştırdılar. Biz de aynı duruma düşebiliriz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını zatının e, gayrı e, ve kadim kabul etmek doğru değildir. Allah kendi sıfatlarıyla Şey, zatıyla bilir, eder. Zat ayrı sıfat diye bir şey yoktur. Sıfatları kendisidir demiş oluyorlar bir bakıma, bir başka yoruma göre. Ehl-i Sünnet kelamcılar diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatları zatının aynı da değildir, gayrı da değildir. Dolayısıyla Allah'tan başka şeyler olmadığı için orada bir taaddüt, bir tekessür, bir çokluk söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle e, ezelde de alimdi, kadirdi, haydı, müriddi. E, hala da öyledir. Ama Allah, Allah'ın bir iradesi vardır. Aksi takdirde, Allah'ın iradesi yoktur. Ama Allah irade edendir derseniz, saçmalamış olursunuz. Hem irade eden diyeceksin, hem de irade diye bir sıfatının olmadığını söyleyeceksin. Hem Allah Hayat sahibidir diyeceksin hem de ama Allah'ın hayatı diye bir şey yoktur diyeceksin. Bu olmaz. Eğer bunu zatın aynı kabul edersen o zaman da ne olur? Allah'ın hayatıyla ilmi, kudreti, kelamı, iradesi hepsi birbirine girer. O zaman ilim, kudret birbirinden ayrı şeyler olmaz. Allah'ın ilmi de hayatı da kudreti de bir şey olmuş olur. Halbuki ilim başka şey, hayat başka şey, kudret başka şey, irade başka şey. Dolayısıyla bunlar zatın aynı da olamaz. Zatın gayrı da olamaz. Zatın gayrı olması durumunda dediğiniz gibi taaddüdü kudama olur diyorlar. Bu itibarla Allah'ın sıfatları zatın ne aynıdır ne gayrıdır diyorlar. Ama aklınıza şu soru gelebilir hocam. Zatın ne aynı ne gayrı demek çelişki değil midir yani? Ya aynı olacak ya gayrı olacak. Gayrı demek şimdi gayrı demek başka demekse eğer. Evet o manada Allah'ın gayrıdır. Bir şey bir şeyin ya aynıdır ya da başkasıdır. Ya aynıdır ya gayrıdır. Bu bardak bu bilgisayarın ya aynıdır yahut gayrıdır. Üçüncü büçük olabilir mi? Olamaz. Ancak Kerem burada konuşmuş olduğu gayr mefhumi gayr değil. Harici gayr. Yani Allah'ın sıfatları zatından bağımsız varlıklar değildir diyorlar. Gayrı burada ma yenfekku ani şey şeyden Ayrılabilen, ondan ayrı var olabilen, bağımsız varlık anlamında kullanılır. Cenab-ı Allah'ın sıfatları tabii ki zatının gayrı değildir. Bizim sıfatlarımız da öyledir. Sıfatlarımız zatımızdan ayrı düşünülebilir mi? He? Düşünülemez. Yani benim herhangi bir sıfatım ben olmadan düşünülemez. Öbür türlü benim sıfatım olmaz. Sıfat zaten zatla kaim olan şeyin adıdır. Zattan ayrı düşünüldüğünde o artık ne olmaz? Kendi başına var olmaz. Kendi başına bir ilim olmaz. Alimin ilmi olur. Kendi başına kudret olmaz. Kadir'in kudreti olur. Hep isnat edilir, izafe edilir. Bu yüzden sıfat isimleri diye bir şey vardır değil mi? Sıfat isimleri, alim, kadir, sıfat isimlerinin hep ne vardır? Bir zat vardır, bir de hades vardır. Alim demek ne demektir? Men lehu le ilmu demektir ilim sahibi olan kişi, o kişi işte zat. İlim de oradaki hades. Evet, biraz detaya girdik. Ee, şimdi bu tartışma çerçevesinde diyorlar ki Allah'ın zatına zait yani zatından başka, zatın aynı olmayan Ama zatından bağımsız, zatından ayrı, kendi kendine de var olamayan, mesela Hazreti İsa gibi. Hristiyanların işte o teslis inancında ne diyor kelamcılar? O teslis inancında vardır? Gayriyet inancı vardır. Yani İsa Allah'tan ayrılmış bir beden olarak bedenlenip dünyaya gelmiş ve orada tanrısal bir varlık olarak kendi kendine varlığını devam ettiriyor. Allah'tan ayrı. Burada bir gayriyet var. Biz oysa bunu savunmuyoruz. Böyle bir gayriyet yok diyoruz diyorlar. Ee, oradan bu şekilde efendim uzaklaşmış oluyorlar. Evet Cenab-ı Allah'ın zatına zait ve kadim her biri ezeli sonradan olmamış. Allah'ın ilmi sonradan olmaz. Öyle olursa o zaman ne olur? Sanki Allah ezelde bilmiyordu sonradan bildi. Ezelde kadir değildi sonradan kadir oldu olur. İşte keramiyye mezhebi müntesipler diyorlar ki Allah'ın sıfatları hadistir, kadim değildir. Sonradan olmadır ve Allah'ın zatıyla kaimdir. Sonradan olan şeyler Allah'ın zatıyla kaim olmaz. Bu da bir prensiptir. Bunu da altını çizelim, siz de not edin. Havadis zatı Bari ile kaim olmaz. Hadis varlıklar ezeli varlıkla kaim olmaz. Bir şeyin bir şeyle kaim olması ne demek arkadaşlar? Mesela şu bardağın neyi var? Bir takım özellikleri var değil mi? Rengi, biçimi, sıcaklığı, soğukluğu, bir takım vasıfları var. Sıfatlar neyle kaimdir? Zatla. Zat dediğimiz öz. Bu bardağın bir özü var. Bardağın kendi diyoruz. Bir de bu bardağın e, bu kıvamda var varoluşunu yani bu formu oluşturan nitelikler bütünü var sıfatları. Bu sıfatlar neyle kaim? Bu bardağın öz kendisiyle, zatıyla kaimdir. Anlaşıldı mı? Şimdi hadis olan şey ezeli, kadim olan bir şeyle e, kaim olmaz demek ne demek? Hadis olan bir şey ezeli ve kadim olan bir şeye ulaşamaz. Onunla temas kuramaz demektir. Hadis sıfatlar Hadis varlıklar olur. Kadim sıfatlar kadim varlıkta olur. Hadisle kadim arasında ne olmaz? Bir ittisal, bir temas, bir birleşme, bütünleşme olmaz. Az de ifade ettiğimiz gibi. Bundan dolayı da hadis sıfatlar Cenab-ı Allah'ın zatına ne yapamaz? Taallük edemez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın zatıyla da bütünleşemez. Anlaşıldı? Eğer böyle olursa, Cenab-ı Allah'ın zatında bu defa ne olur? Bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmiş olur. Oysa kadim varlık değişimden ve dönüşümden münezzehtir. Değişim ve dönüşüm zamanla ilişkili bir kavramdır. Allah azze ve cel zamandan da münezzehtir. Allah neyse odur. Hiçbir şekilde hiçbir surette onda bir değişim ve dönüşüm olmamıştır. Önceden öyle değildi de sonra öyle oldu diyeceğimiz Allah'ın zatına, kendine ilişkin herhangi bir durum, sıfat, özellik söz konusu değildir. Şimdi diyorsunuz ki ya hocam bunca efendim böyle koyu teknik konular. böyle Ben bunu geçen hafta onun için anlatmadan bunları. Geçen hafta anlatmış olsaydım sıkıcı olurdu. Ya bu mu Allah inancı falan derdiniz ama geçen hafta. Kur'an'dan, çeşitli ayetler üzerinden böyle bizim daha rahat içimizde hissedebileceğimiz o yakınlığı efendim e, duyabileceğimiz ifadelerle yine sınırları efendim mümkün mertebe e, belirleyen ifadeleri seçtik. Bunun, bu o akideydi arkadaşlar. ya yani O bizim her birimizin inancı. Bu ne? Bu da bizim tarih içinde Allah'la ilgili Ortaya çıkmış olan bazı sorular, itirazlar, tartışmalarla ilgili bizim haberdarlığımız. Bunlardan da haberdarız. Burada efendim filanca öyle demiş, falan grup öyle demiş, falan mezhep şöyle demiş. Bu bir defa senin gündemine girdiyse sen de artık kafan kurcalanmaya başlıyor. Acaba hangisi? Allah'ın sıfatları deniyor. İşte Kur'an'da Allah'ın sıfatları diye bir şey geçmez. Allah geçer. Ama Allah'ın sıfatlarının kendileri orada zikredilir geçen ders anlattığımız işte aziz, hakim, izzet, hikmet ve bunlar elbette Allah'ın sıfatıdır. Ama hiçbir zaman Kur'an Allah'ın zatı, Allah'ın sıfatları diye böyle bir cümle kurmaz. Zat sıfat şeklinde bir teori, bir nazariye Kur'an'ın muhtevasında yer almaz. Ama bu teoriyi Kur'an ayetlerini okuyarak bir şekilde doğrulamak, bu teorilerden herhangi birini doğrulamakta mümkün müdür? Mümkündür. Kur'an bu manada bir kelam kitabı değildir ama kelam yapacak birisi için de doğru yolu, istikameti bulabilmesi için önemli ipuçları, önemli malzemeler de veren bir kitaptır. Yani Kur'an sadece avamı irşad eden bir kitap değil. Kur'an alimleri de irşad eder. Kur'an bizim sadece saf, arı, duru, itikatla kendisine yönelenleri irşad eden bir kitap değil. Kafası karışık olan insanların da elinden tutan ve hidayete tutup onu adım adım götüren bir kitaptır. Entelektüel muhitte de Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu efendim bilgi birikiminden, irşadından yararlanmak mümkündür. Kelamcılarımız da bakıyorlar işte ayetlere, genel muhtevaya bakıyorlar ve oradan Allah Azze ve Celle'nin aşkınlığına, yüceliğine, aynı zamanda alemle olan ilişkisine, insanla olan ilişkisine e, Kur'an muhtevasıyla en fazla örtüşen anlayış hangisi ise mümkün mertebe o anlayışı kelami bir dille formülü etmeye bakıyorlar. İşte bu sıfatlar zatın aynıdır, gayrıdır meselesi. de kelamcıların geliştirmiş olduğu bu formülasyon, bu kaygının, bu hassasiyetin, titizlenmenin sonucudur. Ama şunu ifade edelim. Cenab-ı Allah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, gayrı mıdır tartışması ehl-i sünnet için çok temel bir tartışma değildir. Yani Cenab-ı Allah'ın birisi zatının Şey, Cenab-ı Allah'ın sıfatları zatının aynıdır dese yahut gayrıdır dese bundan ne lazım gelir dendiğinde bundan çok bir şey lazım gelmez. Yani e, kafir olur yahut facir olur yahut işte bidatçı olur şeklinde bir şey demek cüret olur. Adamın ondan sonra söyleyeceklerini asıl bakmak lazım. Celaleddin Devvani de bizim geç dönem kelamcılarımızdandır. Tasavvufla kelamı sentezleyen isimlerdendir. Devvani de isabetle diyor ki, Her çoğu Esfiya'dan biri olarak onu naklediyor orada. E, bu sıfatlar zatın aynı mıdır, gayrı mıdır tartışması, e, bu tartışma etrafında örgülenen e, kuramlar, nazariyeler e, kelamın usul sayılacak konularından değildir. Kelamın esas mevzularından değildir. Artık herhangi bir görüş almakta bir beyis yoktur diyor. E, biz niye bunu burada konuştuk? Dedik ya, tartışmalar. Tarihte Allah inancı kapsamındaki tartışmalara bir nebze ışık tuttuk. Ama bu kavramlar, bu ilkeler bizim Allah Azze ve Celle ile ilgili algımızın entelektüel çeperlerini oluşturur. Entelektüel damarlarını oluşturur. Eğer bu kavramları iyi hazmedersek, bu ilkeleri, nüansları iyi kavrarsak, e, biz... E, Allah Azze ve Celle ile ilgili inancımızı daha sofistike, daha felsefi düzlemde de ifade edebilecek, yer yer savunabilecek bir donanıma kavuşuruz. Bunun böyle bir faydası da var. Ama normalde Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederken, dua ederken, zikir tesbih sırasında, murakabe esnasında Allah Azze ve Celle ile böyle kendi mağverai dünyanda, la mekani, la zamani ufkunda hemdem olacağın sırada elbette bunlar aklına gelmez. Kavramlar aklına gelmez. Getirmemen de lazım. Orada bütün soyutlamalarınla, kendinden ve kendi idrakinin bütün örmüş olduğu duvarlardan soyutlanmak suretiyle orada isimsiz, kelimesiz, tanımsız bir hal yakalamaya bakarsın. Bir durulma, saflaşma hali yakalamaya bakarsın. O ayrı bir şey. Tamam. Bu manada Akide, kelam ve tasavvufun üçünün bence e, sentezlenerek hayatımızın farklı boyutlarında her biri kendi fonksiyonunu icra ederek bizim ubudiyetimize bir neşe katarlarsa, neşve katarlarsa, renk katarlarsa çok çok efendim bence mütekamil bir e, yapıya kavuşmuş olabiliriz. Allahu alem. <gülüyor> Toparlıyorum arkadaşlar. Şimdi Allah zamandan ve mekandan münezzehtir diyoruz ya bununla ilgili de bu son dönemlerde tartışıldığı için birkaç cümle burada e, arz edeyim. Şimdi bu bütün kelamcıların filozofların ittifakla tarihte e, kafası çalışan insanların hepsinin ittifakla söylediği bir şey. Allah ve mekan, Allah ve zaman e, asla bir cümle içinde birbirlerine isnat edilmezler. Allah belli bir zamandadır, Allah belli bir mekandadır. E, asla böyle bir cümle kurulamaz. Neden? Çünkü zaman ve mekan maddeye özgü yapılardır. Gerçek varlıklar mıdır? Yoksa birer zihni soyutlama mıdır? İtibari varlık mıdır? Tartışması ayrı bir tartışma. Kelamcılarla filozoflar arasında, filozofların da kendi içinde gruplar arasında bu tartışma ezeli bir tartışmadır. Orası ayrı bir husus ama ittifakla ama gerçek ama itibari varlık ama soyutlama ama vücudu zihni ama vücudu harici ama bunlar birer zihin kategorisi kantın dediği gibi zaman ve mekay, uzay ve zaman ama bunlar insanın dışında gerçek birer kategori olmuş olsunlar herhal içeride. Aşkın bir varlık olarak Allah Azze ve Celle'nin varlığı zamansal değildir, mekansal değildir. Çünkü mekan ve zaman her ikisi de hareketle ilişkili kavramlardır. Hareketin olmadığı yerde mekan olmaz. Mekan hareketle ortaya çıkan bir şey. Yani ortada ne olması gerekiyor? Bir cisim olması gerekiyor. Yani en boy derinlik olması lazım ki uzam diye şey o denen şey oluşsun. Uzamın oluşması hareket imkanını da veriyor. Ve ne oluyor? Hem mekan oluşuyor, uzam. Hem de o hareketi ölçen zaman dediğimiz o yapı ya da kategoriyi böylece devreye giriyor. Hareket olduğu için yahut bizim kelamcıların ifadesiyle teceddüt, değişme ve yenilenme denen bir şey olduğu için ne oluyor? Zaman gibi bir ölçüt orada devreye giriyor. Ve zamanı bizim kelemciler anlatırken derler ki bir emri müteceddidin bir başka emri müteceddit ile ölçülmesi. Yahut şöyle diyelim zaman bir emri müteceddittir ki onunla bir başka emri müteceddit takdir edilir. Nasıl? Şimdi gece ve gündüz. İhtilafun leyli vennahar diyor ayet-i kerime, değil mi? Bizim zaman dediğimiz şey nedir? Teceddüd eden, yenilenen, ortaya çıkan hadise. Biz bir hadiseyle ne yapıyoruz? Bir başka hadiseyi, yenilenen bir durumla, olguyla bir başka yenilenen olguyu karşılaştırıp, orada bir ölçülendirme gerçekleştiriyoruz. Mesela ne diyoruz? Ders bir saat sürecek. Demek ne demektir? Bu ders efendim gece ve gündüz deviniminin 24 diliminden bir dilimi ölçüsünde olacak demektir. Bizim şurada yapmış olduğumuz ders nedir? Bir emri müteceddittir. Yani ben şu anda bir efor sarif ediyorum. Bir şeyler anlatıyorum. Bu yeni değil mi? Yeni ortaya çıkan bir şey. Bir hadis, bir müteceddit. Bunu neyle ölçüyoruz biz? Bir başka Yeni yeni ortaya çıkan hadis dediğimiz bir başka olguyla Bu olguyu bir başka olguyla Ne yapıyoruz? Ölçüyoruz Ne o olgu? Gece ve gündüz devinimi Gece ve gündüz deviniminin Efendim yani bir turluk gece ve gündüz deviniminin 24 diliminden bir dilimi Benim burada yapmış olduğum dersi ne yapıyor? Tam olarak karşılıyor Böylece benim yaptığım dersi 24 dilimlik gece gündüz devinimi, bir turluk gece gündüz devinimi ile ne yapmış olduk? Ölçmüş olduk. İnsan, işte zaman dediğimiz şey bu ölçütün adıdır. Gece gündüz devinimi olmasaydı, hareket diye bir şey olmasaydı zaman diye bir şey de olmayacaktı. Çünkü değişen bir şey olmayacaktı. Hareket, kıpırdama, değişme, dönüşme diye bir şey olmadığında bir şey bir şeye bakarak, Bir yeni durum bir başka yeni durumu ölçen böyle bir ortamdan da bahsedilemeyecekti. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hareket olması için ne gerekiyor peki? Değişim için hareket geriyor, gerekiyor. hareketle bereket var. Küllü cedid leziz efendim tebdili mekanda hayır var. Ee, değişim için ne gerekiyor? Hareket gerekiyor. Hareket için ne gerekiyor? Uzam gerekiyor. Tabi hareketi eniyyeden bahsediyoruz burada. Ee, değişim başka türlü de olabilir Kabaca burada anlatıyorum ee, Uzam olması için ne gerekiyor Uzam dediğimiz şey zaten O en boyu derinliğin salımı mıdır ki Onu karşılayan ne vardır Bir mekan vardır ama O mekan dediğimiz şey gerçek varlıktır Ama bu adi mücerrettir Yahut o şeyin içine girdiği Efendim Dış yüzeydir Yahut da bunun efendim Öbürünün iç yüzeydir Bunun dış yüzeydir ayrı bir tartışma Allah Azze ve Celle madde olmadığı için, cisim olmadığı için bir uzamı, dolayısıyla hareketi, değişimi ve dönüşümü yoktur. Dolayısıyla zaman gibi bir ölçütle de asla ölçülemez. Ölçülecek böyle bir tarafı yoktur. Bu bakımdan Allah la zamanidir, la mekanidir. Ve la zamanilik dediğimiz, la dediğimiz şey... E, ruhani varlıklar diye birçok kelamcının kabul etmiş olduğu bir şeydir bu. Zaman ve mekan ötesi başka varlıklar da vardır. Mesela fotonlarda zaman olmadığı söyleniyor. Bugün söyleniyor mesela. Yani zamansızlığı, zaman öteliliği anlayamamak herhalde böyle bir şey olsa gerek. Evet, burada kalayım. Hocam İbni Haldun'un mukaddemesinin tercümesinde insanın maymundan geldiğini ifade ettiği söyleniyor. Tercüme doğru mudur? Bugünün İslam dünyası İbni Haldun'u nasıl anlamışlar? El-Ezher ve benzeri otorite sayılacak kurumlar ve alimler tarafından tekfir edilmiş mi ya da kabul görmüş müdür? İbni Haldun'un insanın maymundan geldiğini söylediğini ben bilmiyorum. Ama evrimi İslam eee tarihi içinde savunan evet. alimler olmuştur. Ama bu bizatihi çok kabaca böyle yalın biçimde maymundan gelme şeklinde mi ifade edilmiştir? Orası ayrı bir husus. Ama İbni Haldun'un böyle bir maymundan gelmiştir dediğini ben bilmiyorum ya. Var hocam. Buna benzer şeyler ben duydum. Ha, Bak, duydum. Bire, bir, bire bir okudum da ama bire bir olmasa da e, maymundan tezahür edileceğini söylüyor benim duyduğumda. Yani tezahür edebileceğini. Evet, evrim bugün artık genel kabul görmüş akademide. Tarih kitapları da zaten bakıyorsunuz. Homo sapiens falan, işte homo türleriyle en son insana getiriyorlar sözü. Ama İbni Haldun'un böyle bir görüşü olduğunu bilmiyorum. İbni Haldun'la ilgili izlenimler bütün çevrelerde müsbettir. Bazı şüzür zatı olabilir. İkulli cebâdin kebvâ. Veli kulli sârimin nebva Veli kulli alimin Hefve Olsa gerek. Esselamu aleyküm hocam. Selefilik nedir? Günümüzdeki konumlar nedir? Selefilik Selefçilik Anlamına geliyor. Yani selefin Algısını ve Duruşunu, tavrını idealleştiren tarh içinde ortaya çıkmış her türlü İslami kültürel yapıya, algıya, tavır ve duruşa mesafeli duran, hatta bunları reddeden, zaman zaman aşırılı tepkiler veren bir yapın adı İbn Teymiye ile özellikle tarihlendiriliyor. Eee Muhammed bin Abdülbahab ile 18. yüzyılda siyasi bir beceri kazanıyor. Ali Suhutla yaptıkları işbirliğiyle Evet, tabii. Siyasi bir bece kazanmış. Suud yahut Arabistan ve civar ülkelerde zaman içerisinde siyasi nüfus kazanmış bir devlet ideolojisi haline gelmiş. öyle Dediğim gibi İslam tarihinde ortaya çıkmış kültürel ve medeni yapılara oluşumlara karşı aşırı bidatçı eee yargısıyla yaklaşan, zaman zaman haklı, zaman zaman aşırı tepkiler veren e, böyle bir yapının adı günümüzdeki konumları işte günümüzde e, mülayim selefilerden müteşaddit selefilere uzanan kuşakta böyle ton ton ton ton değil ton ton Şeyler var Selefi gruplar var Vehhabiliği kabul eden Etmeyenler var İlmi Selefiler var Daha çok böyle Aksiyoner Selefiler var Yani genel olarak Selefilikle ilgili böyle sağlıklı bir açıklama Yapamayız burada yani Bizdeki algı böyle Selefilik Tukaka denen bir şeydir Şeklinde bir algıdır bence bu da yanlış Daha böyle derli toplu, daha analitik, tarihi gelişimini, ondan sonra etkilerini, günümüzdeki etkilerini çok yönlü e, inceleyip Osmanlı'dan, Anadolu'dan değil bir de oradan bakarak. Şimdi buradan baktığınız zaman e, tarihi ve habiyan üzerinden bakarsanız eğer e, çok menfi, çok karanlık bir tablo vardır. İngilizlerin oyununa gelmiş kışkırtma bir hareket olarak görürsünüz. Ama oradan baktığınızda da başka bir manzara ile karşılaşırsınız. Yani Şevkaniler, Sananiler Muhammed bin Abdülvehab'la ilgili çok olumlu, istihşkar sözler söylüyorlar, takdirle çok yüceltici şeyler de söylüyorlar. Bence daha objektif, çok yönlü meseleye bakmak lazım. Burada ben yani birkaç cümleyle eee selefilik hakkında bir şey söylemem hem doğru değil hem de bunun için yeterli birikime sahip olmadığımı da söylemeliyim tabi tabi selefidir onlar Yok yok Albani daha yeni ya Allah rahmet eylesin. O şey Albani bütün bu kitaplarla ilgili çalışma yapmış. Yani Ebu Davud'un sahihleri zayıfları diye. bu Söz konusu Sünen ve hatta başka kaynakları da incelemiş. O kaynaklarda sayı olanları ayrı bir silsile, zayıf olanları ayrı bir silsile böyle bir ayıklamaya tabi tutmuş. Bundan dolayı yani o ...Albani'nin eğer şeyinde bulduysa, Sahih Süneni Ebu Davud'unda bulduysa işte Albani de bu rivayeti tahsiye etmiş. Yani bu çok da abartılmamalı. Çünkü ne Tirmizi, ne Ebu Davud, ne Nesai, buhari ve Müslim gibi sadece sayı hadisleri toplamak amacıyla yazılmış kitaplar değil. Kendileri de zaman zaman zayıf rivayetler naklediyorlar. Ebu Davud diyor ki ben çok çok zayıf rivayet nakletmeyeceğim, şartım budur diyor. Ama zaman zaman bu şartını e, yerine getiremediğini de e, otoriteler söylüyorlar. İnsandır, beşerdir. Şeyde, Albani'de diyor ki ya insanlar Ebu Davud kütübü sitede geçiyor diye her rivayete sahih gözüyle bakıyorlar. Bu insanları yanıltıyor diyor. O da kalkıyor ben bu rivayetleri ayıklayayım diyor. Ayıklamasında ne kadar başarılı olmuş. Başarılı olduğu var, olmadığı var ama niyet kötü bir niyet değil yani. Selamun aleyküm hocam. Eşari'ye göre Allah Azze ve Celle yaratma sıfatı mükevvenatla başlamış olsa bu ona ara, araz arız olmaz mı? Araz olmaz mı? Bu alanda yaratılış ve sudur teorilerini açıklamış. Şimdi ona araz olmaz. Neden? Çünkü Eşariler ne demiyor? Cenab-ı Allah'ın fiili sıfatları zatıyla kaimdir demiyor. Kimse demiyor zaten. Zatıyla kaim demediğinden dolayı olmaz? Ne olmaz? Cenabı Allah'a araz arız olmuş da olmaz. Tamam? Fiili sıfatlar Allah'ın zatıyla kaim olmadığından hadis Allah'ın zatıyla kaim oldu da denemez. Bu bağlamda yaratılış ve sudur teorilerini açıklar mısınız? Sudur teorisi bu Plotinos'ta var. Bizim felsefe geleneğimize de geçmiş. İşte Allah azze ve celle'den külli akıl, külli nefis Ve felekler şeklinde bir silsile içerisinde varlığı e, mertebelendiren birbirinin zincirin halkaları gibi birbirine eklemleyen bir yaklaşım. Bu yaklaşıma göre alem kadimdir. Yani alemin üzerinden zaman geçmemiştir. Yani ilk akıl dedikleri şey yoktan ve üzerinden bir zaman geçtikten sonra yaratılmış değildir alem kadimdir derken bunu kastedirler ama onların alem kadimdir derken kastığı ya da bizim zaman içerisinde filozofların ona getirdiği yorum zamanen kadimdir, zaten kadim değildir. Zaten hadistir, zamanen kadimdir derler. Tamam. Dolayısıyla yanlış anlaşılabilir bu. Devvani bunu Akaid-i Azudiyye şerhinde Detaylıca inceler. i̇bn Sina da zaten söyler yani. Her mümkün varlığın üzerinden bir yokluk geçmiştir. Her mümkün yokla mesbuktur der. Zaten hadisi zati bu demektir. Ama üzerinden zaman geçmemiştir. Halk yaratılış yani o filozofların yaratılış teorisine sudur deniyor. Ya, o neopilotonist teoriye göre Ama bizim bir sudur şeklinde, Allah'tan sadır olduğu şeklinde değil de Allah yarattı şeklinde ifade ediyoruz. Sudurla yaratma arasındaki en temel fark nedir? İrade, ihtiyar farkıdır. Allah faili muhtardır, filozoflara göre faili muciptir. Yani alemin Allah'tan suduru otomatiktir. Allah alemi yaratmayı murad etti ve yarattı değil. O zaten yaratılmak zorundaydı. Allah'ın mükemmelliğinin, kemalinin o gereğidir. Kendini tutamazdı zaten. Anlaşıldı? Biz diyoruz ki yok bu Allah'ı bu şekilde böyle otomasyona bağlayıp da ilk e, unsur olarak oraya koymak Allah'ın ihtiyarını kısıtlamak olur. İşte icabi, zorunlu, otomatik bir otomasyona bağlamak olur diyoruz. Sudur'la halk arasındaki en temel fark bu. Mutezilelerin takındığı ta'til tavrı onları deizm'e götürür müydü? Yok. Mutezile asla Mutezile ile deizm arasında asla bağ kurulamaz. Ama bu ıı, ta'til anlayışı kadim felsefi geleneklerde vardır. İşte sudur teorisinde var. Allah'ın bu alemle hiçbir ilişkisi yoktur. Bu alemle Allah asla bir münasebet, bir ilişki kurmaz. Allah'ın zatı Bütün bunlardan aşkındır. Bu hermetik gelenekte de vardır. Hermetizmde de vardır. Onlarda da yüce ilah, faal ilah anlayışı vardır. Yüce ilah onlara göre asla efendim evrenle en ufak bir teması olmaz. Dolayısıyla e, biz artık yani Allah'la temas kuramayız. E ne olacak o zaman? İşte Hermes. Gerçi Hermes'e de bir tanrısal kişilik atfediyorlar. Hermes ne yapıyor? insanoğluna Yine bundan da deizm çıkmaz ya. İkisinden de deizm çıkmaz. Ontolojik olarak belki olabilir de yani dini anlamda bir deizm çıkmaz. Ondan da çıkmaz ya. Aksızlık etmeyelim. Benim anladığım kadarıyla. Benim bildiğim. Efendim. Allah'la irtibatı Allah yaratmaz, Allah bizim fiillerimizi irade etmez, takdir etmez. Bunu diyorlar. Ama deizmden, e, buradan deizm çıkar mı? Allah'ın kainata müdahelesi yok. İnsanın hayatına müdahelesi yok değil. Allah insanın hayatına, mutezileye göre de müdahale eder. Haramlar, helallar koyar, yasalar koyar. İnsanın da tabi olduğu yasalar vardır değil mi? Fizik yasaları vardır mesela. Biyolojik yasalar vardır. Bu yasalar insanı da Allah'ın koyduğu yasalardır ve insanı da tahtı tasarrufunda bulundurur. Bunu muhtesine kabul ediyor. teşri yasaları da vardır. O var. O var, o var. Yoksa deizme götürür mü ben ya, haksızlık olur diye düşünüyorum. Burada dua mefhumunu nereye koyacağız? Yani mutezilerin bu tavrında o zaman Allah Azze ve Celle'nin kainata müdahalesi yoksa ondan bir şey istememizin bir manası yok. Ama işte kainata müdahalesini mutezile kabul ediyor. Sadece insanın ihtiyari fiilleri, akıbetinde sevap yahut ikab alacağı fiillere Allah'ın müdahalesi yoktur diyor. Ama e, insanın hastalanması mesela. Allah'tandır diyorlar. Şifa bulması da Allah'tandır. Bunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla duanın bir manası var. Afetler, musibetler Allah'tandır. Üçüncü olarak eşariye göre insanın özgürlüğünü nasıl açıklayabiliriz? Eşariye göre insanın özgürlüğü meselesi. Evet. Allah insana istemediği bir şeyi zorla yaptırmaz. Bunu eşarisi, maturidisi, mutezilisi, bütün kelamcılar söylüyor. İnsanoğlu sadece yaptığı işi Allah'tan bağımsız bir iradeyle mi yapar? Allah'ın iradesine bağlı bir iradeyle mi yapar? Allah'ın iradesine bağlı bir iradeyle yapar. Ama Allah da iradesini insanoğluna yapmak istemediği bir şeyi zorla dayatıcı biçimde kullanmaz. Nüans bu. Dolayısıyla yine buradan... Kulun özgürlüğü yani özgür olmasa bile mazlum ve mağdur olmadığı sonucunu çıkarmak mümkün. Buyurun. Evet doğru. Herkes insanın özgürlüğünü zaten kısıtlar. Özgürlük insanın imkanıyla, kapasitesiyle sınırlı bir şeydir. Bu manada mutezile de özgürlüğü kısıtlıyor. Yani insanoğlunun mesela başını göğe değdirme özgürlüğü var mıdır? Hastalanmama özgürlüğü var mıdır? Depreme, Efendim sele kapılmama özgürlüğü var mıdır? Yoktur. Neden? Çünkü bunlardan kurtulma, korunma gücü, kapasitesi yoktur. Dolayısıyla özgürlüğü tabii bir çerçeve içine hapsolmak zorundadır. Şer'i manada özgürdür çünkü Allah insana hiçbir zaman istemediği bir şeyi zorla yaptırmaz. Ama ontolojik olarak da insanın iradesi eşari'ye göre insanın iradesi Allah'ın iradesinden bağımsız değildir. Ama Allah insanın iradesini zorla da ne yapmaz? İnsanın istemediği bir yöne de kullandırmaz. Şey var, e, değilse, yarattı, yani şey iradeni, irade etmesi lazım. Doğru. Iki boyutu var mesela. İrademizi Allah'ın iradesinden bağımsız kullanamayız. Ama hemen ikinci cümle var. ikinci boyutu var. Allah da hiçbir zaman irademizi bir dayatmayla bizim istedimediğimiz cihete yönlendirmez. Allah hem maliktir hem de adildir. Maliktir. Biz Allah'ın mülkü altındayız. وَهُوَ الْقَاهِرُوا فَوْقَ عِبَادِهِ Kulları üzerinde mülk, kahır ve cebir sahibidir. Ama ardından ne diyor? وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ mi? diyor. O aynı zamanda nedir diyor? Hakimdir, hikmetli iş yapar, hikmete münafi iş yapmaz, zorla da insana ne yaptırmaz? İnsanın istemediği bir işi insana zorla yaptırmaz. Yaptırıp da peşinden de sen bu günahı işledin, şimdi çek cezasını demez diyor. Allah bir taraftan da hakimdir, bir taraftan da adildir. Yani bu ontolojik gerçek. İnsan bunun ötesine çıkamaz. Allah Azze ve Celle'nin onayı izni olmadan yaprak kıpırdamıyor. Var olmak denen şey Allah'ın bir lütfudur. Var kılmak denen şey de Allah'ın lütfudur. Şu anda ben burada ders vermeyi var kıldım. Gerçek mutlak varlık Allah'ın varlığı olduğundan o varlıktan ben ödünç alarak burada dersi var kılıyorum. Onun izni olmadan nasıl yapayım ben bunu? Ontolojik realitemiz bu. Biz buna hapsolmuş durumdayız. Alternatifimiz yok. <gülüyor> tamam? Bir... Ama Allah azze ve celle bu gücü bu tasarrufu mutlak efendim güç ve tasarrufu yanında Son derece adildir. Son derece de hikmetlidir. Asla hikmetsiz bir iş yapmaz. Zulüm de işlemez. Bu da Allah'a olan güvenimiz. Birincisi imanımız, bu da güvenimiz. Biz ona güveniyoruz. Bize zulmetmez. E, Burada bir sözü var ya hocam. Allah benim hakkımda bu ayeti göndermişse ben şimdi iman edersem yalancı durumunu düşürmüş olmaz mıyım? Diyor? Öyle bir sözü yok yani. Böyle ki biz diyelim sonradan biri Ebule yap adına Diony diyelim. Tamam. durumlar da olarak söyleyelim bunu evet. Yani bu, e, her şeyle bu konaya değiniyor bazen Bazıları diyor ki eğer diyor bu Levi mahfuzda yazılıysa ve biz onun dışına çıkamayacaksak bu kader konusunu sonradan uydurmuşlar demek. Evet. Yani, o altıncı, e, olmadığını... evet. Kaderin dışına kendi ihtiyarımızla çıkmıyoruz. Tamam Doğru kaderin dışına çıkamayız. Çünkü Allah'tan onay ve izin almadan hiçbir şey olmaz. Öyle mi? Öyle. Ama biz aynı zamanda yaptığımız işleri kendi ihtiyar ve irademizi de yapıyoruz. Öyle değil mi abi? Şimdi Allah Azze ve Celle şu saatte şunu konuşabiliriz. Sen bu derse katıldın. Demek ki Allah Azze ve Celle levh-i mahfuzda senin bu derse katılacağını yazmış. Peki sen bu derse zorla mı geldin? E bu işte. Kader bu. Hem isteyerek yapıyoruz hem de biz Allah'ın yazdığını yapıyoruz. Allah'ın yazdığını yapmak demek bir şeyi zorla yapmak değil. Yani bizim irademizle Allah'ın yazgısı paralel gidiyor. Tamam. Biz iradeyle yazgıyı hep birbirine zıt kurguluyoruz. Ortada yazgı varsa o zaman irade yok. Ben zorla gidiyorum oraya diyor. Hayır bak buraya isteye isteye geldin sen. Gelmemiş olsaydın zaten yazmamış olacaktı Allah İşin o boyutu da var. Teşekkürler. O boyutu da var. Şimdi biz şöyle demiş oluyoruz. Biz Allah'a şöyle demiş oluyoruz. Allah bizim yapacağımızı ne zaman bilir? Biz yaptıktan sonra bilir demiş oluyoruz. Allah için bir sonralık konuşuyoruz yani biz. Biz yapıyoruz ondan sonra Allah biliyor. Allah Azze ve Celle onun Allah'ın bilmesi zamana bağlanmış oluyor. Bu Allah'ın da zaman içerisinde gelişmesi demektir. Değil mi? Zamanla biliyor Bir adım daha gidelim. Tecrübe ve deneyim kazanıyor. Maharet ve kemal kazanıyor. He? Bu olur mu? Olmaz. Allah bunu ezelde bildi. Peki hocam niye yazdı? Bize bunu ispatlamak için yazdı. Allah bilgisini bize ispatlamak için yazdı. Biz Allah'ın bildiğini ve aynı zamanda bildiklerini yazdığını göreceğiz. Bunlar zaten ezelde de yazılıydı. Diyecek bize. ya Yasin suresi diyor. Burada kaç defa ayeti okudum ben. İnna nahnu nuhil mevte ve nektubu ma kaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsainahu fi imamin mubin. Çok açık bir ayet. Çok açık. Biz ölüleri diriltiriz. İnna nahnu nuhil mevte ve nektubu yazarız. Ma kaddemu Onların yaptıklarını yazarız. Takdim ettiklerini öne koydukları yazarız. O fiil-i muzari sigası. Yani şu anda bizim yaptıklarımızı Allah yazarız diye ifade ediyor. Peşinden ne diyor? Amel defterleri yani bu. Bu yazarız demek melekler tarafından yaptıklarımızın rapor haline getirilmesi. Ardından gelen cümle وَكُلَّ <gülüyor> şeyin her şeyi اَحْسَيْنَاهُ Ne yaptık? Sayıp döktük. Fi imamin mubin, imam-ı mubin mahfuzun bir diğer adı. Biz zaten imam-ı mubin her şeyi ne yaptık diyor, sayıp döktük diyor. Şimdi amel defterleri bir önceki cümle, bir sonraki cümlede geçmiş zaman kipiyle de biz her şeyi imam-ı mubin de sayıp döktük diyor. Buna ne dersin? Demek ki amel defterinde senin melekler tarafından kayda geçirilen amellerin imam-ı mubin önceden, geçmiş zamanın gereği olarak ne olmuştur? Sayıp dökülmüştür. Şu an amel defterine kaydedilen fiillerimiz geçmiş zamanda imam-ı mubi'ne kaydolunmuştur. Allah ilk kalemi yarattı. Dedi ki ona yaz. Dedi ne yazayım? Yaz. Kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Leyh-ı mahfuz oluştu orada. Yok yani ne alaka yok ya. Emeviler nasıl eklesin? Ne, ne zannediyoruz biz Emevileri? E, yani de, okul vardı, de, okul kitapları falan müfredat üniteleri hazırladılar. Kitapları onlar yazdırdılar, şuraya bir madde ekleyin falan. ya Sadece Çok basit da, bir kurgu ya. Gibi, e, bir de şey hocam. Hadise hiç gerek yok, ben ayet okudum sana. Böyle çok ayet var ya. Allah dilemedikçe dileyemezsiniz. Ne demek? Bizim irademiz Allah'ın iradesine bağlıdır, Bitti. İstemem bile Allah'ın iradesine bağlı. Matürtler yok değil diyor. Eşerler diyor ki istemem bile Allah'ın istemesine bağlıdır. Bu ayet eşerleri destekliyor. Matürtlerin yorumu var. O ayrı bir şey. İstemem bile Allah'ın istemesine. O zaman hocam ben özgür ki. Heh. O da ikinci boyut. Ama Allah Azze ve Celle seni imtihana tabi tuttuğu yani akabinde seni ödülle ödüllendireceği yahut ceza ile cezalandıracağı fiillerinde Allah ne yapıyor? İradesini senin iradenle paralel kılıyor. Yani sen iyi bir şey yapmak istediğinde muvaffak kılıyor. Kötü bir şey yapmak istediğinde de hizlen dediğimiz seni onunla baş başa bırakıyor. Buyur yap diyor. Ama kötülüğü de Allah'ın iradesine rağmen yapamazsın diyor Allah. Benim mülkümde bana itaat etmek de benim irademe bağlıdır. Onun gölgesi altında olur. Benim mülkümde bana isyan etmek de benim irademin gölgesi altında olur. Allah şerri de yaratır, hayrı da yaratır. Şerrin yaratılması şer değildir. Şerri senin kesbetmen şerdir. Anlaşıldı mı? O başka bir şey. Şerre sen niyet ediyorsun, yapacağım diyorsun, senin canın çekiyor. Sen orada ahlaki ilkeleri çiğniyorsun. Allah da seni imtihan edeceği için ne yapıyor? Buyur öyleyse diyor. Biraz maturilice bir açılım, güzel. Güzel yani olabilir. Yani en biz beytar, bir deyiz, bir deyiz. Mesela, Şimdi okula gidiyorsun imtihan günü bir yıl ne yapıyorsun ders yapıyorsun hoca sana konuları anlatıyor ediyor değil mi ondan sonra diyor ki evet arkadaşlar imtihan vakti geldi diyor size kalemlerinizi ben veriyorum çağatlarınızı ben veriyorum silginizi ben veriyorum bir yerde çikolata veriyorum heyecan yapmayın diye. Oturun şimdi diyor, sorularımı cevaplayın diyor. Hocanın verdiği kalemle, hocanın verdiği çağda yanlış cevaplar yazıyorsun. Ve yazdığın o yanlış cevaplarla da imtihanı kaybedeceksin, okulu bitiremeyeceksin. Biraz dramatize edeyim mi? Okulu bitiremediğin için memuriyet alamayacaksın, maaş alamayacaksın, baban kanser hastanede ölecek. Annen efendim belki ne, ee, işte çalışmak zorunda kalacak, iş yerinde başına neler gelecek Bütün bir ev senin bu başarısızlığından dolayı sefalete uğrayacak. Köy senin adını duymak istemeyecek. Bizim için o bir efendim kara diyecek. Vesaire. İstediğin kadar dramatize etsen bunu. Şimdi burada öğretmen ne yapıyor? İmtihan yaparken dolanıyor bakıyor. Resmen yanlış cevap yazıyor. Öğretmen müdahale etmiyor. Üstelik kalemi de kendi vermiş. Öğretmen kötülük yapmış olur mu? O şimdi o O, o öğrenci yanlış yapıyor. Öğretmenin yaptığı yanlış mı? Hayır. Öğretmenin yaptığı doğru, onun yaptığı yanlış. bit Aynı fiil, aynı fiil imkanlarını hazırlayan için doğru olabilir. O fiile bizzat teşebbüs eden, yapan kişi için kötü olabilir. Niyet, ortam, durduğu yer, amaç bunlar belirler iyiliği, kötülüğü. Bu bir örnek yani. Nasıl? Elimizden tutmaz mı diyelim? Tutar. Zeylike fadulullahi yu'tihime yaşa. O zaman da aklaç soru geliyor. E ona kopya verdi. Bana niye kopya vermiyorsun? Kopya demeyelim. O yüzden kopya biraz ahlaki bir şey değil de. Allah onun elinden tuttu. Niye benim elimden tutmadı? Hepimize peygamber gönderdi. Hepimize vicdan verdi. Hepimize zaman zaman Uyarılar gönderdi ama ona ekstradan bir şey yaptı. Niye ona ekstra muamele yaptı da bana yapmadı? İşte burada da üçlü yani bir işin e, üç boyutlu ahlaki değerlendirmesi var. Biz onu iki boyuta indiriyoruz. Allah ya adil davranır yahut da zulmeder diyoruz. Hayır efendim. Zulmetmesi, haksızlık yapması. Allah münezzehtir. Adil davranması, hakkın neyse onu vermesi. Hak etmiyorsan fazlasını vermez. Bir de ne var? Allah'ın lütufkar davranması var. Fadıl. O da nedir? Hak etmediğin elde, ekstradan sana verdik. Şimdi lütufkar davrandığında Allah Azze ve Celle, lütufkar davrandığı kişiye iyilik yapmıştır. Lütufkar davranmadığı kişiye kötülük mü yapmıştır? Eee? İnsanoğlu burada hemen duygusal davranıyor. Böyle bir kıskançlık tarafımız da var maalesef. Ona yaptı, bana niye yapmadı? Ahlakımız burada ne oluyor? O kıskançlığımıza maalesef yenik düşüyor. Ahlaki ilkeler burada sarsılıyor. Biz bunu kıskançlığımızın gereği olarak ya da onun etkisiyle ne yapıyoruz? Ya bu haksuzluk bize ya. Bir dakika. Hemen orada analiz yapacaksın. Hakkın ne senin? Hakkın olan şeyi Allah sana verdi mi? Verdi. Ona ne verdi? Hakkından fazlasını bak. Hakkından fazlası diyorsan demek ki o hak değil. O zaman sana onu vermedi diye hakkını vermedi diyemezsin ki haktan fazlası o. Allah bana jest yapmadı. Bana özel muamelede bulunmadı dersin. Peki özel muamele herkesin hakkı olsa ona zaten özel muamele denmez. Genel muamele olur. Hakla lütufu birbirine karıştırıyoruz. Hakkın ihlali zulümdür. Haktan fazlası yani lütuf yapılması nedir? Adalet değil. O üçüncü bir mertebe işte. İnsan olarak da bizim davranışlarımız böyle değil midir? Davranışlarımız üç boyutludur. 3 değerlidir yani. Ya haksızlık yaparsın. Ya tam hakkını verirsin. Ya hakkından fazlasını, cömertliğini gösterir. Jest yapar verirsin. Peki herkese onu yapar mısın? Yapmazsın. Herkese yaptığın zaman o ne olur? Hak olmaya başlar. Jest olmanın bir manası kalmazsın. Fazlın, lütfun bir manası kalmaz. Allah o yüzden diyor işte ben bunu dilediğime yaparım. Çünkü bu hak edilen bir şey değil ki. Peki, bazı hadislerin... Ha bir de şu var. İnsanın bencilliği var ki insan burada Allah Azze ve Celle'nin tasarrufuna da kota koymaya kalkıyor. Bir ces yapacaksan ya hepimize yap ya da kimseye yapma diyor. ya yani. Peki sen patron olsan. Senin efendim bir müessesen var. Ticarethane işletiyorsun. Fabrika. Oraya efendim çeşitli bilimler var. Üretimle alakası, pazarlama, pazarlama ile alakası ve alakalı vesaire vesaire. Elemanları alıyorsun. Nedir? Adilane biçimde bunların maaşları nedir? Sosyal hakları nedir? Hepsini tavandan yapıyoruz. Hepsini veriyoruz. Yani piyasada millet üç bin lira maaş alıyorsa 5000 lira veriyorsun. Sosyal hakları falan her türlü şeyi sağlıyorsun. Onların içinden birkaç tanesine ne yapıyorsun? Ayrıca yani beğeniyorsun, hoşuna gidiyor, iyi, güzel, neyse artık. Yani bir cömertlik diye bir şeyin var yani bir uygulamak istiyorsun onu. Yani farklı, birilerini farklı kılmak gibi bir insanda böyle bir şey de vardır, güdü de vardır yani. Ve bunu bir tanesine sen ayrıca ödül veriyorsun. Buyur şimdi. İşçiler diyor ki sana Aa, sen bize haksızlık yapıyorsun Sana onlara ne dersin nankörlülersiz dersin. Ne hakkınız var siz benim kendi mülkümde sizin hakkınızı verdikten sonra ekstra efendim harcama yapmama cömertlik yapmama birilerini seçmeme ayrıcalıklı kılmama konuşmaya ne hakkınız var ya işte senin mülküne kota koyuyor. Olayı bir de buradan bakacaksın. Hocam Selef-i Sali isimli bir kitapta Allah her yerde demek küfürdür diye yazıyor. Doğru mudur? Allah ilmiyle her yerdedir. Cehmiye der işte Allah her yerdedir. Zatıyla anlamında. Yani insanların maksadı bizzat Allah her yerde derken yani oraya zatıyla oradadır anlamında olmadığı için niyetini yanlış anlamak lazım. Küfür yanlıştır. Yani öyle dememek lazım. Allah her yerde de dememek lazım. Allah Azze ve Celle e, bilgisiyle her yerdedir. Kontrolüyle, gücüyle, nüfuzuyla her yerdedir. En fazla demek lazım. Mukatil bin Süleyman'la Selef'in tavrı arasında ilişki kurulabilir mi? Ve, vecih ve istiva gibi kavmar. İşte Selef ne yapmıyor bunları söylüyor. Fazla büyütmüyor. Teşbih teçsim yapmıyor. Mukatil bin Selam, Mukatil bin Süleyman iddiaya göre teşhis yapıyor, teçsim yapıyor. O iddiaya göre. Muhtemelen hocam haricilere ve mutezileye göre imanın şartını getirmeyene ne gibi şeyler söylemişlerdir? İmanın şartını yerine getirmeyene ne gibi şeyler söylemişlerdir? Hariciler tekfir etmiştir. Mutezile tef tefsik etmiştir. Mutezileye göre fısık, imanla küfür arasında bir yerdir. Ama ilk stahib cehennemde kalır derler. Aynı sonucu çıkıyor. Mezma'yı. Mezma'yı. Mezma'yı. Mezma'yı. Mezma'yı. Mezma'yı. Mezma'yı.